Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ve sahbihi ecma'in Allah'ımızın verdiği Ömrü Geçiriyoruz Ama nerede geçiriyoruz Herkes yaşıyor Nefes alıyor veriyor ama ne yolda İman üzere mi? İnkar üzere mi? Taat üzere mi? İsyan üzere mi? Allah'ımızın verdiği sözlere, Allah'ımıza verdiği sözlere vefa ve sadakat üzere mi? Yoksa hıyanet ve dalalet üzere mi? Bu belli değil. En mühim olan şu saatlerimizi, şu vakitlerimizi ölüm gelmeden evvel değerlendirmek, kabre girmeden, mahşere çıkmadan evvel tedarik görmek, hazırlık yapmak. Şimdi insanlar birbirinizi haberdar edin. Allah rızası için bunca hastalıklar ve zorluklar ve bak geçen hafta burada sohbet programı yaptım. Gittim hastaneye kalktım. Yine acilde kaldım. Gecenin üçüne kadar acilde kaldım. Has ağrı kesici iğnelerle durduruyorlar. Efendim, boyun ağrılarım, kemiklerimin ağrıları vesaire. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Para pul istemiyoruz. Bu konuşmalardan da bir kuruş almıyoruz. Allah şahit olsun ki almıyoruz. Sırf size bir İyiliğimiz olsun. Biz sizi Allah için seviyoruz. Siz Allah'ımızın kullarısınız. Bizim kardeşlerimizsiniz. Ne olur ahiretimizi kazanalım. Bu dünya öyle de geçer, böyle de geçer. Saraydaki de iner aşağı toprağa girer. Çöpçü de ölür, hamal da ölür. Ağa da ölür, paşa da ölür. Ama ahiret nasıl olur? Burası nasıl olsa yaşanır geçer. Ahiret sonsuz hayat. Nimet olursa sonu ne kadar güzel olur. Haramlardan sakınanların yurdu ne güzel. Ama sonu cehennem olursa, ateş olursa, kabirde azap olursa bu çok kötü olur. Bu dayanılmaz. Bak bir ufak ağrı, boynumda işte biraz zedelenme var kemiklerde falan. Ağrı kesici durdurmuyor. En kuvvetli ağrı kesicileri aldım durdurmuyor. İşte birinci gece iğneyle durdurdular. ikinci gece yeşille çeteli iğneler vurdular. O bile yani zor kesti. Bu dünyadaki bir ağrı ya. İşte bu hafta yaşadığım bir süreç. Dayanılmıyor. Durulmuyor. Ağrıyla yaşanmıyor. İnsanın gözü hiçbir şey görmüyor. Ne yemek, ne içmek, ne çoluk, ne çocuk. Hiçbir keyif kalmıyor. Kabir azabı ne demek? Şu anda 5000 bin seneden fazla 7000 bin seneye yakındır kabirde yatanlar var. Adem Aleyhisselam'dan beri hesap edersek ki Adem Aleyhisselam'ın oğullarından, direkt sulbünden gelen kabil gavur oldu mesela. Cehennemlik olduğu kesin. Ayetle sabit. Kabir azabı. Yedi bin senedir kabir azabı çekiyor. Bu dayanılacak bir şey midir? Bu? Şurama tutsam ağrı yok. Buraya tutsan ağrı yok. Bastırıyor doktor bir yerde ağrı yok. Ama içeriden doğru ağrı var. Yerini göster gösteremiyorsun. Ağrı nedir tarif dedim. Acayip bir şey ya. İşte bu acıları, bu ağrıları düşünelim. Dayanılacak bir şey değil. Bir diş ağrısına dayanamıyorsun. Aynı anda bir de baş ağrısı olsa, aynı anda bir de karın ağrısı olsa, aynı anda bir de göz ağrısı, kulak ağrısı olsa, bunların hepsi sancılı. İnsanın vücudunda ne kadar acayip sinirler var, damarlar var. Birisinin tıkanmasından neler oluyor yandan, Felci oluyor ya. Biz aciziz, biz zayıfız, biz dayanıksızız. Bizim güçlü olan Allah'a karşı efendim bu kahvemet gücümüz yok. Biz onu aciz bırakamayız. Size vaad edilen günler geliyor. Ölüm, kabir, mahşer, kıyamet, cennet, cehennem geliyor. Kullarım Allah buyuruyor. Siz asla beni aciz bırakamazsınız. İşte aldı denizi koptu geldi. Koca şehirlerin içine girdi. Evler, apartmanlar akıyor. İnsan gören bakıyor. Sanıyor ki suyun üzerinde sandallar dolaşıyor. Halbuki... Su kopartmış evleri, bacaları, ocakları sökmüş götürüyor. Yani canlı yayında insanlar bunu izliyor. İbret alan yok. E şimdi tesisler, yangın çıkma tehlikesi, patlamalar, yangınlar. Vay anasını diyor. Ne vay anasını be? İzâ râitumul ve kebbirû. Yangın görünce tekbir getirin Allah buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah Teala buyuruyor, kudretimi görün, ayetlerimi görün, büyüklüğümü görün, beni takdir edin, beni tekbir edin. Allahu Ekber, Allah her şeyden büyüktür deyin. Bunlar film değil, bunlar tiyatro değil. Burada milyonlarca insan zarar ziyan görmüş, insanlar mağdur, perişan, aç susuz, dala tutunmuş, efendim, tahta parçası üstünde bir kurtarılmak bekliyor, dama çıkmış. Ne haller, ne dehşetler, ne şiddetler. Biz burada rahat rahat oturuyoruz, yağmur yağar, çise çise... Bugün size, yarın bize önümüzde neler var bilmiyoruz. Başımıza ne gelecek belli değil. Allah'ın azabından ancak Allah'a sığınılır. Kimse bizi koruyamaz, kurtaramaz. Kardeşlerim, Allah rızası için Allah'a dönelim. Tevbe edelim, istiğfar edelim. Estağfirullah, Allah'ım senden bağışlanmak talep ederiz diyelim. Rab bizli ya Rab beni affet veli validey anamı babamı velil mümini inananları bağışla diyelim. Yalvaralım Allah diyelim ya. Biz Allah'tan gayri kurtaramaz. Ama abdest almayalım, namaz kılmayalım, oruç tutmayalım, hacca gitmeyelim, zekat vermeyelim. İçki içelim, kumar oynayalım, zina edelim, faiz yiyelim, yalan diyelim. Her pisliği yapalım. Ondan sonra da başımıza bela gelince Allah Allah diyelim. Kurtaramazsın. Firavuna dönersin. Firavun Kızıl Deniz'in ortasında Yaprak gibi sallanırken ne dedi? Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla <helì> tu, ennehu la ilahe illellezî âmenet bi'benu İsrail ve ene minel Müslümin. İsrail <gülüyor> oğullarının inandığı Allah'a, Musa'nın inandığı Allah'a ben de inandım. Ben Müslümanlardanım dedi. Ama ne cevap geldi? âl <specialty> şimdi mi? kadar say tem müliğin daha önce isyan ettin fesat çıkaranlardan oldun, dünyayı bozguna uğrattın milleti köle yaptın Efendim zulüm yaptın eziyet yaptın ağır işkenceler altında İsrailğullarını kırdın geçirdin mazlumdular o zaman sonradan dünyanın başına bela aldılar şimdi siyonizm en büyük zalim oldu ama o zaman zulme uğramıştılar mazlumun duası makbuldür velevki Facir olsun velevki kafir olsun zulme uğrayan beddua yaptığı zaman Allah ile arasından perde kalkar diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah hijab kafiran zulme uğramış efendim sen bu kadar isyan ettin şimdi Allah diyorsun kurtaramazsın burada Yunus Aleyhisselam bize ders olsun ibret olsun Allah'ın peygamberi Ömrü hayatım boyunca Allah dedi, Allah dedi, La ilahe illa ente, sensin Allah, başka ilahım yok dedi, ibadet ettin, secde etti, zikretti, şükretti, hamd Sonra balığın karnına düştü. Bu bir kıssadır, uzun bir kıssası var. Benim sohbetlerimde geçer. Birçok derslerimde, kasetler, cd'lerde geçer bu. Uzun anlatmışım. Burada o kadar vaktim yok. Balığın karnına düşme hikmetinden. Allah'ımız böyle murad etti. Ama balığa da ne vahyetti? Bunu sana hazmetmen için vermedim efendim saklaman için verdim balığın midesi kimi dinler Allah'ı dinler bizim midemiz kimi dinliyor hazmet dese ediyor etme dese etmiyor biz kendi midemize buyurabiliyor muyuz biz kendi aklımıza duyurabiliyor muyuz şunu unutma desek nota versek unutuyoruz midemize desek ki hazmet rahatla rahatlamaz e, balığın karnı da Allah'ı dinliyor herkes Allah'ı dinliyor her şey her cüzer, her parça Allah'a itaat ediyor Yunus Aleyhisselam balığın karnındaki tesbihi nedir? Hangi sıkıntılı bu duayı yapsa mutlaka duası kabul olur, derdi açılır. Kur'an-ı Kerim'de geçer. La ilahe illa ente inni kuntu minel zâlimin. Ey Allah'ım senden başka ilah yok. Ben kendime yazık ettim. Ben bir yanlış yaptım. Seni tenzih ederim. Sen kuluna zulmetmezsin, haksızlık etmezsin. Diye tesbih ettiği zaman melekler dediler ki... Ya Rabbi bir ses duyuyoruz uzaktan geliyor. Tanır gibi oluyoruz tam çıkaramıyor. Çünkü derinden geliyor... Denizin içinde, bir küçük balığın karnında, büyük balığın karnında bir balık yuttu, onu da öbür balık yuttu. Gece karardı, karanlıklar içerisinde kim duyacak? Gece karanlığı, denizin zifiri karanlığı, büyük balığın karan, karnının karanlığı, küçük balığın karnının karanlığı. Fena dafiz zulümat diyor Kur'an, karanlıklar içerisinde seslendi. Sesten duyurabilirsen kime sesleneceksin, avukata mı? Kim kurtaracak seni? Anam babam mı? Karın kocam mı? Başın dara düştü mü ancak Allah diyorsun? Rahat zamanda niçin Allah demiyorsun? Niçin namazını kılmıyorsun? Akşam geçti kılmadın. Yatsı vakti girdi kılmadan yatarsan. Gözüne uyku girer mi? Huzur olur mu? Ya. Melekler dediler ya Rabbi bu sesi tanır gibi oluyoruz. Tanımadınız mı? Yunus kulum sesleniyor. Dediler, aa ya Rabbi, o Yunus kulun devamlı zikreder, şükreder, zikrederdi. De, o değil mi? Evet. E şimdi rahat zamanda yaptığı dualara ve zikirlere acıyıp da bu zor zamanında ona yetişmeyecek misin? Elbette yetişeceğim Allah buyurdu. Te'arrafilellâhi fil râhâ i'arifke fi şiddet buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rahat zamanlarınızda Allah'a iyi tanının ki Allah da zor zamanınızda sizi tanısın. İşte tsunamiler, işte zelceleler, işte depremler, işte felaketler. Dönüyor. Devri daim. Bir oraya vuruyor, bir oraya vuruyor, bir oraya vuruyor. Bunun gavur Müslüman farkı da yok. Pakistan'a vurur, İran'a vurur, Türkiye'ye vurur, Japonya'ya vurur. Burada kimse kafirdir diye zelzele olur de, diyen bir şey yok. Bu bir imtihandır. Herkese vurur. Bu günleri insanların arasında döndürürüz Allah buyuruyor. Zafer günleri de devri daim eder. Bela günleri de devri daim eder. Hal böyle olunca... Efendim... Biz şimdi büyük zelceleye hazırlanalım. En büyük zelcele, kıyamet zelcelesidir. Ya eyvennâs, ey bütün insanlar, ittekû rabbekum, Rabbinizden sakının, inne zelcele tessa'at şey'un azîm. Kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Vallahi anlamış değiliz. Dokuz şiddetinde dünya koptu, ayağa kalktı be. Dokuz şiddeti nedir? Vallahi kıyamet zelcelesin. yevme teravnâ tezelü kullu murda'atine hamme her emziren anne, İnsan olsun, hayvan olsun. Hayvanın da şefkati var. At bile tayının üzerine yüklenmiyor. Emzirirken bacağını kaldırıyor. Ne kadar belki kası zorlanıyor, ağrası bile. Niye ki yavrum kolay emsin diye, efendim ona yük olmasın diye bacağını kaldırıyor işte. Allah'ın ona verdiği merhametin eseri değil mi? Hadis-i şerifte böyle zikrediliyor bu mesele. Her emziren emzirdiğini unutup bırakacak. Kıyamet sarsıntısı başladığı zaman, çocuğunu emziren... Yavrusunu emziren anne şefkati dahi bir şey yaramayacak. Gaflet edecek, unutacak. <gülüyor> ne kadar gebe varsa, insan olsun, hayvan olsun. Hepsi doğuracak, doğurduğunu da anlamayacak. Halbuki doğum zor iş, sancısı var, şusu var, busu var. Şimdi çoğu insan normal doğum bile yapamıyor. Sezeryem, mezeryem. Böyle kolay bir şey mi? Ameliyat icap ediyor çoğunda. Ama diyor, birden doğuracak da farkında bile olmayacak. Hiç doğurduğunu bilmeyecek bütün insanlar sarhoş olarak göreceksin. Akılları başlarında yok. Kimsenin, böyle bakıyorsun bu insan. O zaman da kıyamet en kötülerin kafasına kopacak. Allah muhafaza, biz o zaman da bulunmayacağız. Niçin? Allah, Allah. Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. E biz Allah diyenler deriz. Bizim başımıza kopmayacağı açıktır. Kıyamet kopacağı zaman bir Müslüman kalmayacak. Allah, Allah. Kıyamet ancak insanların en kötülerinin kafasına kopacak. Biz onlardan değiliz en kötüler kafirlerdir. Biz kafirler değiliz. Biz Müslümanız elhamdülillah. Biz iman ediyoruz Allah'ımıza sıfatlarına. Sarhoş insanlar aklı başından gitmiş ve ma'an bi Şarap içip de sarhoş olmadılar. Velakin azabullah şedîd. Lakin Allah'ın azabı çok dayanılmaz şiddettedir. Önümüzde kıyamet var. Görüyorsunuz. Geçen o haberlerde görüyorum. Köpek bile yavrusunu aradı buldu orada tsunamiden sonra kalıntılar arasında gelmiş yavrusunun başına onu okşuyor bir şeyler yapıyor. Hayvanda bile Allah merhamet vermiş yavrusuna. Ama kıyamet geldiği zaman insan bile yavrusunu görmeyecek. Yelmeferrul <gülüyor> Kişi kardeşinden kaçacak. Ve ummi ve beni. Ve ummi ve bir Annesinden kaçacak, babasından kaçacak. Ve sahibeti eşinden kaçacak ve beni oğullarından kaçacak. Neden? Herkesin başını açmış. işi olacak. Cennete mi gideceğim? Cehenneme mi gideceğim? Sıratı geçebilecek miyim? Mizanda sevabım mı fazla gelecek? Günahım mı fazla gelecek? Kul hakları. Kimi gasp etmiş? Kimi dövmüş? Kimi sövmüş? Kimi gıybet etmiş? Ardından aleyhine konuşmuş? Kime iftira etmiş? Oho! Alacak, verecek. Mahşer elli bin sene sürecek. Fi yevmin kâne mi gıdâruhu khamsîne elfeseneh. Allah buyuruyor o günkü miktarı 50 bin senedir. Fasbir sabran cemile Habibim bu kafirlerin dinsiz kitapsızların zalimlerin şerrine karşı güzelce sabretmeye bak. İnnevum yaravnû be'idâ ve nerâhu kariba. Onlar kıyameti, cenneti, cehennemi dünyanın yıkılıp ahiretin kurulmasını, ahiret kurulu şimdi de açığa çıkmasını çok uzak bir şey görüyorlar. Ama biz onu çok yakın görüyoruz yani mümkün görüyoruz ve zaten her gelen yakındır küllatin karip yakında ölümümüz gelecek ölümümüzden sonraki süreç bizi zaten o tünele berzak alemine girdikten sonra direkt mahşere sevk edecek o arada bizim zaten hiçbir irade kudremiz elimizde hiçbir efendim ihtiyarımız da kalmayacak mecburi istikamet çık bakalım hak dendi mi kalkacağız nasıl dünyaya çık dendi mi çıktık kendimizin de haberi yoktu Kendimizden de haberimiz yoktu. Nasıl çıktık? Ahirete de çıkmamak elimizde değil. Bize de sormayacaklar. Herkes hesap verecek. Gel bakalım. وَتَكُونُ السَّمَاكَ الْمُهُلُ Gökler zeytin tortusu gibi kararacak. cibal الْجِبَالِ كَالْعِهِنُ Dağlar boyalı pamuk gibi savrulacak. Çünkü dağların toprakları renk renktir. Havaya savrulunca rengarenk işte o boyalı pamuk. Hepsi aynı renk değil toprak ondan boyalı pamuk gibi ayın kelimesi Arapçada savrulacak velaes el-hamimun hamima hiçbir yakın dost en yakınına nasılsın diye sormayacak. Hanım, dünyada derdin bana canım. Ne oldu cicim canım? O kaçıyor ondan, o kaçıyor ondan. Niye? Hak var, hukuk var. Birbirinin sebabına müptela müsallat olmasın diye. Yübessarun Belki de birbirini görmeyecekler. O telaşta trilyonlar girmiş birbirine bir ayak on kafanın üzerine çıkmış. Efendim melekler inmiş yedi kat cemağdan mahşer halkını ablukaya almış. Ondan sonra cin, efendim cinler insanlara karışmış. Cinler insanlardan kat kat fazla o kalabalık içerisinde. Nasıl olacak? Yok. Yübessarun evim. Onlar birbirini görecekler. Görmemek yok. Allah birden anneni çıkaracak. Babanı, oğlunu, kızını Öyle görmemek yok. Görecek. Görecek ama azabı da görünce cehennem gürlüyor oradan uzaktan. Duyunca sesini 500 senelik yoldan kabrinden kalkarken cehennemin gürlemesini duyacak. O efendim radyasyon kazanlarının patlamasına mı benzer? Tekâdü temeyyezü el gâyız. Az kalsın cehennem öfkesinden çatlayacak. Her parçası başka yere atlayacak. Tebareke suresinde geçiyor. Niçin? Ey Allah'ı inkar edenler, onun rızkını yiyip ona isyan edenler, Allah demeyenler, secde etmeyenler, zikretmeyenler, şükretmeyenler, Allah'a sövenler, haşa. Bunları ne zaman yakacağım da yutacağım diye cehennem öfkeden dayanamıyor. Allah Teala buyuracak ey cehennem, dur senin adamların sana gelecek, daha mahkemeyi i kübra kurulacak, haklar, hukuklar alınacak, sen şimdi dur. Ama adam çıkar çıkmaz kabirden, duyuyor gürültüyü. Gürültüyü duyduğu zaman, Yevdül mücridül ya ve yevtedi, min adab yemedin bibani, uçahbete, uaxi ve fucileti, lüti tuve. Ve man fil ıardı tümüyan, tümüyuncü. olabilir bu ahmetler okuyorum. Kur'an-kerim ahmetleri. Diyecek ki ya Rabbi, ben bu azaptan kurtulmak için oğullarımı veriyorum, onlara al yak. Ya oğlum belki mübarek. Nice kavurlar var oğlum Müslüman. Ebu Ceylin oğlu Hazreti Velid İbn-i Mugrekehur'un oğlu Halid i̇bn Velid diyor ki oğlumu al. Oğlunu ne alayım? oğlun sahabeden. Adamda din yok, iman yok, namaz yok, abdest yok. Cehennemi görünce diyor ki ya Rabbi oğulları bu vereyim? Oğullarını nasıl vereyim? Oğulların senin kulun değil ki Allah'ın kulu. Senin oğulların Allah'a isyan etmedi ki. He. Zoru görünce oğullarımı vereyim. Kardeşimi vereyim diyor. Akrabamı da vereyim. Ya akrabanın iyisi var, kötüsü var. Sen bu insanlar nasıl? Fidye veriyor. Fidye göya Ondan sonra ne diyor biliyor musun? Sapıtınca hezeyanın sonu yok. Yeryüzünde olan kim varsa hepsini al yak da beni bırak diyor. Yahu sen nasıl bir zalipsin. Zaten zalimliği yine belli oldu. Herkesi yak da beni bırak. Herkes küllüm bin bimâ berahin. Dünyada kazanmış olduğu suçla tutsak kalacak. Öyle yok o ben şunu vereyim de al git. Nasıl olsa bunlar benden doğmuş torunlarımı vereyim. Nasıl veriyorsun torunları? Onlar kendi ameline göre karşılık görecek. Evet in nasmeziun bi amali insanlar amellerine göre cezalandırılır. İn hayran fe hayrun yapan hayır bulacak, şer yapan şer görecek. Ama insanın nefsi ancak kendini düşündüğü için yahu peygamberler bile sıkıntıya girecek. Peygamberler de öyle darlanacak. Ne diyecekler peygamberler? Diyecekler ki nefsi nefsi biz ancak ya Rabbi senden Kendimizi istiyoruz. Bizi kurtar. Başka birisi lazım değil diyecekler. E bizi kurtar. E sen peygamberlerden bir tek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti ümmeti. Ya Rabbi ümmetimi dilerim. Ya Rabbi ümmetimi isterim diyebilecek. Onun dışında kimse ümmetini isteyecek. Peygamber bile yok. Herkes derdine düşmüş. Ama Allah Teala kella öyle onu vereyim bunu vereyim yok. İnne halefa. Cehennem tutuşmuş bekliyor. O kazanlar var ya. Bir kere Demir, çelikte, Karabük'te olacak. Adam yukarıda mühendis. Kaç metreler yukarıda o demir, efendim, şeylerin üzerinde boruların e, bir e, şey yaparken, ıslah çalışması falan, bir ayağa kaydı düşerken, görenler ne anlatıyorlar? Diyorlar ki, daha ateşin kazanın içine düşmeden gördük, havada duman oldu. Ha, duman oldu adam. İşte böyle şimdi o radyosyonda o kazanlar, onlarda ne hararet var, ne şiddet var. Dünya soğutamıyor ya. Bu cehennemin yetmişte biri. Cebrail Aleyhisselam Adem Aleyhisselam dünya inince ateş getirdi ona. Efendim istifade etmek için dünyada ateş yok. Ekmek yapacak, pişirecek, edecek. Orası cennet değil. Burası dünya. Ekeceksin, biçeceksin. Efendim kotaracaksın. Ondan sonra pişireceksin de yiyeceksin. Hep pişmemiş şeylerle ne kadar yaşayacaksın? Ateşi getirdi de Ateşi koyduğu bir parça ateş dibine kadar yerin yaktı o anda. Adem Aleyhisselam dedi ki bu ateş lazım ama bu bizi yakar dedi. O zaman kaç defa suya sokuldu, denize sokuldu. Say hadi şeriflerde geçiyor. İki kere denize sokuldu. Suya sokuldu da soğutulmuş şekliyle şu andaki dünyanın en kuvvetli ateşi. Bütün dünyanın ateşlerini topla, en büyük harareti ver, son zirve noktaya ulaş. Bu cehennemin yetmişte biri adamı oraya attığı zaman Rabbim Teala ne buyuruyor adamın diyor bütün parmakları el ayak derken buruluyor büzüşüyor ne gibi muşamba nasıl böyle ateşin üzerine attığın zaman muşambayı o muşamba nasıl e, çekiliyor böyle pörsüyor toplanıyor işte cehennem öyle adamı büzüştürecek buruşturacak öyle adamı yakacak ama öldürmeyecek ölüm yok Ölüm olsa kurtuluş olur. Ölüm yok. Melayimut Ne ölecek ne dirilecek. Can boğazına geliyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ne çıkıyor bir nefes alsın, ne giriyor? E ne çıkıyor ölçüm kurtulsun, ne giriyor nefes alsın. Ama imanını sağlam, eli sünnete göre doğru inanan, namazını kılan kurtuldu diyor Rabbim. Ama belki hayat et dünya. Siz dünyayı tercih ediyorsunuz, dünyanın uykusu. Yüzünden sabah namazı kaçırıyorsunuz, dünyanın işleri yüzünden öğlen ikindiyi geçiriyorsunuz. Ama cehennem çağırıyor, ayetler farklı surelerden, alea suresi ve seher surelerden karma yapıyorum. Cehennem çağırıyor, edbera cema cehennem. Ey Allah'tan yüz çeviren, ey Kur'an'dan dönen, ey malları stok edip yığan zekat sadaka vermeyen, gel gel diyor. Ben seni yakmak için bekliyorum. Sana hazırlanıyorum diyor. Şimdi önümüzde böyle bir gün var. Böyle bir büyük zelcele var. Önümüzde kıyamet var. Herkesin derdine düşeceği gün var. O gün gelmeden evvel. Şu beş vakit namazlarımızı doğru dürüst kılsak. Allah'ımıza hayırlı güzel bir kul olsak. Vatanımıza milletimize hayırlı bir vatandaş olsak. Çoluğumuza çocuğumuza hayırlı bir ana baba olsak. Anamıza babamıza hayırlı bir evlat olsak. Hem kendimize hem herkese faydalı olsak. Ne olur kardeş ne olur? Namaz kılmayanın uğursuzluğu efendim herkese gidiyor. Rabbik fili veli valideyi kendine dua edecek. Ana babasına müminlere dua edecekken hiçbir dua bile yapmıyor namaz kılmayan. Beş vakit duayı terk ediyor. Ondan sonra ne ana babasının ne müminlerin hepsinin hakkına giriyor vebaline giriyor. Ölmüş olsun kalmış olsun. Hepsi bizden dua bekliyor. Onun için Allah'tan haberdar olalım. Biz sarı çizmeli Mehmet'e değiliz. Biz Allah'ın kuluyuz. Hesaplı yaşamalıyız. Yoksa Allah kuvvetini gösteriyor. Ben varım buyuruyor allah Teala. Biz de sana kul olarak varız ya ve Alemin diyenlerden olalım. Bu dersleri takip edenlerden olalım. Özellikle Gül Efem 88.4 her gün 5'te öğlenden sonra ikindi de 5'te sohbetler konuyor. Her gece 12'de bak ben buradan çıkıyorum. 12'de açtığım vakit 88.4 sohbetler konuyor. Ne ayetler ne hadisler ne dersler ben 20 dakika konuşuyorum burada. Orada her gün saatlerce ben belki binlerce saat konuşmak Allah nasip etmiş. Onun için lütfen Allah için dinleyelim. Maddi benfamatımız yok, rey istemiyoruz, aday adayı değiliz, koltuk sandalye derdimiz yok. Allah için namaz kılalım, zikredelim, haramlardan sakınalım diyoruz. Ne var bunda? Onun için mutlaka birbirini hayırdaya birbirine yardımcı olalım. Allah Teala cümlemizin yardımcımız olsun. Amin. Değerli izleyiciler, hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca ile de sohbetimize başlıyoruz. Tabi önce gündemi konuşacağız. Sizden gelen sorular var. O sorulara da cevap vermeye çalışacağız. Ve e, tabi geçtiğimiz hafta bugün Japonya'da meydana gelen o büyük deprem. Deprem sonrası tsunami. Ardından nükleer felaket dünyanın gündeminde hala geniş yer tutmaya devam ediyor. Oradan yola çıkarak... Kıyametin yaklaşmakta olup olmadığı görüşü de en azından sanal alemde ciddi olarak tartışılıyor. Kıyamet alametlerini de biraz e, konuşalım istiyoruz bu akşam ama tabii geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul'da, Maslak'ta, İbrahim Tatlıses'e yönelik bir saldırı düzenlendi. Ve yine e, Türkiye'nin gündeminde bu akşam şu sıralarda oynanacak olan e, Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Tabii biz İbrahim Tatlıses'e yönelik, bugünün 18 Mart olduğunu, Çanakkale Zaferi'nin esas mesele o. yıl dönemi olduğunu ve tabii aynı zamanda da e, şehitlerimizi anmaya bugünün 18 Mart'ın vesile olduğunu da en başta söylememiz gerekiyordu. Ama popüler kültür galiba e, değerlerimizi bastırıp yerine kendine alan açıyor. Öyle anlaşılıyor. Protokole kaldı bu işler artık. Formalite gibi oldu yani. Halbuki bunun vaazlarla nasihatlerle bütün camilerde Diyanet'in özel programları olmalı. Şehadet konusu işlenmeli. Çok güzel hatipler konuşmalı. Hatimler okunmalı. Bilmiyorum ben bir şey duymadım. Bir takım hazırlığı var yani, bu konuda evet. Bugün mesela bunlar yapılmalı hatta hafta devam etmeli. Ondan sonra efendim Mevlid-i Şerifler okunmalı. Katmi Şerifler okunmalı. Ama esas mesele şuur. Vatan sevgisi Hubbul vatan iman. Vatan olmasa ne din olur, ne iman olur, ne ezan olur, ne namaz olur. Bu şuurun verilmesi. Ondan sonra bu Çanakkale şuuru bir ırkçılık şuuru değil. Çanakkale şuuru tabii ki din, vatan, namus, bayrak. Bu şuur. Bunlar bir arada. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Neden? E, bize biz de ziyaret ettik. Seneler önce gitmek nasip oldu. Hakikaten Şam'dan var. Efendim, eee muhtelif milletlerden Koskoca var. Osmanlı coğrafyası. Osmanlı coğrafyasındaki tabi. her insandan var. Ama tabi esas mesele küffarın işgali durumunda ne olur? Küffarın işgali durumunda ne olur? Ezan susar. Namaz kılınmaz. Namuslarımıza taarruz olur. Hanımlarımız açılmak istenir. Bunlar acayip meseleler ya. Yani Fransız askerinin kadının çarşafına indir bakayım aşağı derken sütçü imamın Efendim tetiğe basarak bu işi başlatması. Bütün bunlar bakıldığında hep mahremler. Hep e, efendim kutsallar. Bunlar insanları harekete geçirmiş yani. Ama sen bunları söndürerek, öldürerek, gündemden düşürerek bu şuuru köreltiyorsun demektir. Yarın Allah muhafaza etsin. E bu şuur kaybolduktan sonra insanların bana ne de demesi icap edecek. Yani kim geliyorsa geliyor ya. Ya şuradan adam geliyor, hadi seferberlik dediğin zaman, ya zaten televizyonda her gün seyrediyoruz. İngiliz, Amerika, Fransa. Gelsinler, yakından görelim yani diyecek adam. Yakından daha memnun oluruz diyecek. Ay bir de topla, tüfekle, illa silahla gelmeleri falan zaten da gerekmiyor. Zaten yani. gelmiş. Noel'ini sokmuş, bayramını sokmuş, sevgililer gününü sokmuş, bilmem neler gününü sokmuş, kutsallarını bile sokmuş ya. Dini bayramını sokmuş adam ya. Her şeyini sokmuş. Şu... Şu ne zor bir durumdayız ya. Şu şehitler kalksa bak 96 sene olmuş. Şu şu hedea kalksa ne yapar bu milletin haline ben bilmiyorum ya. Şu tiplere, şu şekillere, şu vaziyetlere görsün. Şu efendim bölücü faaliyetleri, şu efendim vatanı bölmek isteyenlerin durumu ayrı bir dert. Efendim gavurlarla anlaşan dış güçlerle birlikte hareket edip efendim maddi menfaatler için satanlar, edenler. Bayağı da bunlar ağızda değil ya bunlar. Bayağı da bir sesleri çıkmaya başladı yani. E şimdi şu vaziyeti görse, e biz bu vatan için canımızı verdik, Allah için verdik. Tabii vatan için derken, burada Allah için demektir. Çünkü vatan sevgisi imandan hadisine göre, bunlar birdir. Yani vatan için, namus için demek, insan kadın için ölmüyor yani. O namus da Allah içindir. Hanımın karın kızı, komşunun hanımı karısı kızı da, Allah'ın sana emanetidir. Dolayısıyla asker burada, ne yapıyor? Farzı kifaya yapıyor. Yani, bir ordunun olması, askerin olması, her an bunların tetikte olması, bir saldırıya karşı taarruza geçecek faaliyette olması. Bunlar orada efendim vazife yapıyorlar. Yan gelip yatıyor. Lan ne yan gelip yatıyor? Asker yan gelip yatar mı? Asker e şimdi bir şey yok. Kaç senedir harp yok. lan? kaç senedir harp yok diye. Efendim tabii ki bu ordu devam edecek. Burada devamlı tetikte olacak, talimli olacak. Hud Sade hudutta olmak değil ki. En ufak bir şey de yine Allah muhafaza etsin. Akif'in dediği gibi rahmetullahi aleyh. Allah yazdırmasın bir daha istiklal ama Müslüman da uyanık olacak, tetikte olacak. Her an gavur, su uyur, düşman duymaz, Gavur durur mu ya? En ufak bir fırsatını bulsa bindirmeye bakar. Buna kim güvenebilir? Yılandan emin olunup da kucağına koynuna sokulur mu? Akrebe güvenilip de koyununa sokulup yatılır mı ya? Hepsi duruyor tetikte böyle bütün gavurlar. Ne intikam hırsı var onlarda? Hiç, hiç bitmez onların intikam hırsı. Osmanlı ecdadımızdan dolayı bize de devam eden bir, tabii hem dinimiz, imanımız, ecdadımızdan dolayı e bize çok büyük bir kinleri nefretleri var. Onun için silahımız, gücümüz, kuvvetimiz, ordumuz... Şimdi az önce iki çok, kere söylediniz. Evet, e, kuvvetli şekilde. Evet. Ha. İmandandır e, hadisi. E, bu hadisin bir dönem ben e, hatırlıyorum çok geniş bir biçimde mevzu bir hadis olduğu. Ya e, mevzuda Aslında her şeye olmadı. astırın olmadığı olur mu ya? Şimdi burada bunların hepsini hadis kritik olarak konuşuyorlar. Mananın nereye gideceğini düşünmüyorlar. Bu manen sahiptir. Lafız şöyle mi söylenmiştir, böyle mi söylenmiştir gibi meseleler var. Yani vatan sevgisi imandandır derken nedir yani? Medine'ye geldi, düşman saldırdı. Resulullah sallallahu ne yaptı? Müdafaa etmedi mi vatanını? Hendekleri kazdırmadı mı? Orada 25 gün oralarda aç, sefil, perişan vaziyette. Niye? Madem onlar buradan geldi biz de gidelim başka bir yere ya yani ne burada ölüyoruz deseydi. Yani vatan sevgisi. Mekke onun vatanı değil miydi? Onlar beni çıkartmasa ben buradan çıkmam. Vallahi ey Mekke diye ağlayarak çıkmadı mı Mekke'den yani bir peygamber. O zaman Mekke'de taş toprak yani. Peygamber taşı toprağa mı söylüyor? Bu sahip Bukhari de var. Vatan senin yurdun namazın içindir. Abdestin içindir, güvenliğin içindir. Öbür türlü nasıl hareket edeceksin? Yani ben mesela Avrupalara çok gittim sohbetlere. iki gün duramıyordum. Yani incelesinler çok da giriş çıkışım vardır. İki üç günü geçen yoktur. O da bir iki yerde sohbet Öyle o kadar kısa sürebilir? iki günü geçmez. Cumartesi giderim pazar döndüm. Hep cumartesi giden pazar döndüm. Niye? İki sohbet yaparım dönerim. Neden? Yani gezilecek bir durum yok. Bunalıyorum ya. Çandan, mandan, kiliseden, şeyden nur yok. Yani bunalıyorum. Sıkıntı basıyor beni. Niye? Genel bizim vatandaşlarımızdan bu tür yurt dışı gezileri yapanlar çok büyük memnuniyetlerle dönerler. Ben bilmiyorum. Ben çok rahatsız, çok rahatsız oluyorum. Çok rahatsız oldum yani. İslam, manevi hava mı rahatsız ediyor? E tabii manevi hava aşırı rahatsız ediyor. Küffarın ruhlarının tabii e, şeytanların cinlerin ruhları şeyleri de fazladır orada tasallutu. Kafirlerin yoğunluk olduğu noktalarda. Ruhaniyet e, yani sıkıntı basar. Sıkıntı basar. E şu vatana geldiğim zaman Allah... Nefes alıyoruz, bir rahat ediyoruz ya. Efendim şurada ecdadımız, zaten vatan olmak için tabii şehit vermek lazım. Bu şehitlerin olması, bu toprağın şehit kanlarıyla sulanması, bu Çanakkale'de, bütün bunlar. Ama mesele Allah için olduğu. Ne diyor hadis-i şerifte? Tarafkirlik için savaşan şeytan yolundadır. Taassup ırkçılık için savaşan şeytan yolundadır. Ama Men katelel tekure kelimetullahi el ulyâ ...Allah'ın dini davası en yüce olsun diye savaşan... ...fevf ise billah. Onlar Allah yolundadır. Çanakkale'deki savaştaki ecdadımızın tümü... ...Allah'ın dini davası ulya En yüce dava olarak kalsın diye... ...şu ezanlar için, şu namazlar için, şu cemaatler, namuslar, mukaddesat... ...vatan bunlardandır. Bunun üstü savaşmışlardır. ve şehit olmuşlardır. Yani yoksa akıl mantık almıyor ya. Kafirler yedi düvel şaşırdı kaldılar. Mevzilenmişler etmişler. Adam orada şehit oluyor. Arkadaki şehit olmaya böyle sevinçle hazırlanarak o ne şuur verilmiş. O şehadetin hakkındaki ayetler, hadisler nasıl işlenmiş? O komutanlar o yolda gelirken ne namazlar cemaatle kılınıyor. Bir mektuplar var bir kitabı çıktı bunun. Birkaç sene evvel görmüştüm. Şimdi kitabın tam baktığımda değil. O mektupları yayınladı yani. Mektuplardan anlaşılıyor içerik. Mektupta ne yazıyor? Şimdi diyor, işte hafız falan diyor, ezan okuyor. Şu anda bu mektubu yazıyorum diyor. Derenin kenarındayız diyor. Bütün asker abdese başladı diyor. Namazı cemaatle kılacağız diyor. Salat tefriciyeler okunuyor diyor. Böyle mektuplar var ya. Şuura bak. E sen tam salat-ı tün cinaları, tefriciyeleri bilirsen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o muharebeye bizzat iştirak etmiştir. Birçok zuhurat var Çanakkale hakkında. Kainatın efendisinin mevzilere geldiği ve Manen himmet ettiği ve medet olduğu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların asılsız olduğunu filan söyleyenler de oldu. Kendileri asılsız da ondan yani. Bunların hepsinin aslı var. Kayıtları var, anlatanları var, görenleri var. Rüyada değil, açıktan görenleri var. Daha yakın tarihte, efendim, o Anzaklardan falan gelenlerden, yani yakın derken şimdi belki ölmüş olabilirler, türü bitmiş olabilir, türü tükenmiş. Bu Çanakkale'ye gelen katılanlardan var tabii. Kimisi öldü burada, kimisi geri döndü. Geri dönenler. Ya bize Çanakkale'dekilerden karşı çıkan askerden bir bazılarını gösterir misiniz? Gösterdiler. Tabii bu yaşlılardan tabii onların da yaşı ona göre. Bunlar değil diyor biz minare kadar uzun boylu kişiler gördük, gösterildik. Bu aitik kerimelerde de var. Ve yedü bu cünüdünle tara sizin görmediğiniz ordularla destekliyor. Şimdi melek ordularını Müslümanlar görmez. Kafirler görür. Bak adam diyor ki, hadiste de var bu. Hatta Huneyn Muharebesinde birisi daha Müslüman oldum diye Mekke yeni fethedilmişti. Mekke fetinden 18-20 gün sonra Huneyn'e çıkıldı. Çok kısa bir zaman. Bu sefer Mekke'den de bazı e, fetihten sonra iman ettim diyenler de katıldı. Canını kurtaranlardan. Bir tanesi şimdi e, ismi lazım değil. O zaman içine İslam daha girmemiş. Deneme safhasında ama Müslüman olmuş görünüşte meleklerinden bazı alametler söyleyince, şöyle birilerini görüyorum ben tarif ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hey falan dedi. Dikkatli ol dedi. Onları ancak kafirler görür dedi. Yani sen hala Müslüman mısın demek istedi ona. Çünkü o melekleri onlara gösteriyor Rabbim. Çünkü gayba iman meselesi. Müslüman tarafı gayba iman edecek. Görmeden iman edecek. Birçok ad kelime de var melek ordularının indirildiği. Müslümanların bütün harplerinde Melek orduları gelir. Bu kesin kaydedir. Kesin kaydedir. Yani Allah için, din için, vatan için, namus için olanları kastediyoruz. Yoksa Libya karışmış iç savaş. Yani Müslüman Müslüman'ı öldürürkeni kastetmiyoruz. Yani Yunan'a karşı, Rus'a karşı, bilmem hangi gavura karşı, yedi düvele karşı bu millet Allah için, din için, vatan için, bayrak için, kutsalları için savaştı ya. Ama ne mücadele verdiler yani. Hiç böyle taviz vermeden yani cepheden namazlarını bile bırakmadan zikir üzere hepsi huzur üzere ne onlar seçkin insanlar Tabii çok onlar, müthiş fotoğraflar var onlar... keşke getirseydik. Bunu. Yani Aslında bugün ben dedi vakit e, duydum demin şurada içeriden sizin haberinizi seçik geliyordu. Genelkurmay özel yeni hiç görülmemiş arşivden evet. şeyler diye duydum da görüntü yoktu orada göremedim. Yani merak da ettim. Efendim bu barak insanlar, kutsal insanlar, çok büyük değerlerimiz onlar. Ama onların efendim uğrunda canlarını her şeylerini feda ettikleri bu vatanı şimdi biz nasıl koruyacağız? Bütün dünyanın gavuru şimdi emperyalizm, e, siyonizm burayı böldürmek, fe federalizme sokmak, ondan sonra bir şekilde Büyük Orta Doğu projesiyle e, efendim doğu Güney doğu bizden almak, ondan sonra orada cirit atmak, o noktadan sonra artık geri kalan diğer vatan parçamıza da göz dikmek çünkü durmaz, durmaz o Kutsal harita dedikleri Nile Fırat arasındaki büyük e, İsrail projesini devreye sokmak için çabalar. Buna alet olanlar, buna malzeme verenler, satılanlar, satanlar piyasa borsaya dönmüş ya. Borsaya dönmüş. Yazıktır, günahtır. Taviz vermemek lazım ya. Ne olursa olsun ya. Şu vatanın bölünmemesi için çok fedakarlık yapmak lazım. Ama milletin bu şuuru, kutsal değerini yitirtiyorlar. Bir de var şehitlik hakkında... Özel sohbetler yapılması lazım. Dini vaazlar yapılması lazım. Etkili konuşmacılar, hatipler bulunması lazım. Bu şehitlik çok önemli. Kaçmaması lazım. Yine de teröristlere karşı kahraman Mehmetçik savaşıyor. Maşallah kaçan yok, göçen yok. Duymadık bir kaçan da yani. En zor yerlerde. Allah onlardan razı olsun. Allah askerimize çok yardım etsin. Çünkü eşkıya uğraşıyorlar. Efendim bunlar çok önemli meseleler tamam, ama Başka bir yere geliyor şimdi siz Yani geliyor derken Çanakkale e ile bunu <gülüyor> İrtibatlamak zorundayız evet, Bugün yine devam zaten. ediyor Çanakkale ruhu canlı tutulması lazım Aynı düşmanlık sinsi düşmanlık Devam ediyor cephede kaybediyor Masada kazanıyor bunlar Masada kazanıyor Bu bölücülük faaliyetleri buna götürüyor işi Ben dini anlamda da Sıkıntı var Yani Şia'nın Şia müdahalesi var o da kendine göre ayrı bir operasyon memlekette yapmaya çalışıyor. Bakın Bahreyn'i karıştırıyor. Suudi Arabistan'ı karıştırıyor. Ve devamlı oradan efendim İran dahil ediyor. Çünkü Şia'nın da rejim ihracı projesi var. Onların faaliyetleri var. Hacıyım hocayım diyen bu milletin vaazını sohbetini dinlediği İslami kanallar geçinen adamlar bunlara çalışıyor bazıları. Bazılarını. Hepsini tenzih eder. Bazıları bunlara çalışıyor. Taşaron. E Vehabinin, efendim taşeronu var. Onun bunun taşeronu var. Hepsinin elinde devlet var. Hepsinin elinde dünyada para var. Bu paralarla bütün dünya karıştırıyor. Bosna efendimce Azerbaycan'la kadar. Hoca ithal ed ihraç ediyor. Hangi cephede uğraşacağız yani? Sıkıntımız çok, derdimiz çok büyük. Ama bu din hizmetleri bu işlere agah olması lazım, uyanık olması lazım. Bunlar bölücü faaliyetlerdir. Bölücü valiyetlerdir. Dış güçlerle irtibattır bunlar. Bize i̇şte Osmanlı ecdadımızdan kalma... ...geleneğimize göre, göreneğimize göre... ...tam bir eeli sünnet vel cemaat üzere... ...mutedil, ifrattan, tefritten... ...efendim korunmuş... ...çok kıymetli bir itikat mirası kalmış ya. Bunu da bozdurmak için... ...onlar bir yandan uğraşıyor. Öte yandan Siyonizm'in uşakları... ...Ermeni dölleri... ...onlar efendim... ...askere karşı uğraşıyor cephede asker onlarla uğraşıyor işte hudutlarda serhatlarda. Allah hepsine yardım etsin. Nedir bu yani şimdi? Bitti mi Çanakkale? Bitmedi. Bu devam ediyor. Kıyamete kadar da devam eder. Çünkü hak batıl mücadelesidir. Bu milleti velaye la yecalûne yukatilûnekum hattâ yeruddûkum dinikum Rabbim buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in güçleri yeterse ellerinden gelirse sizi dininizden döndürünceye kadar Bunlar sizinle savaşı sürdürecektir. "Velen terzu anke Yahud ve nasarah hatta tetteba milletum. Sen Yahudi olmadıkça Yahudiler senden razı gelmeyecek. Sen Hristiyan olmadıkça onlar asla senden razı gelmeyecek." diyor Habibine. Allahımız beyan ediyor. Biz onun ümmetiyiz. Aynı hitap bize de müteneccittir. Yöneliktir. Dolayısıyla biz bunları böyle razı edemeyiz. Tavizlerin sonu gelmez. Ona buna efendim yalakalık ederek, yaltakçılık ederek bir yere varamayız. Bitmez istekleri bunları, bitmez. O Ruhban okulunu aç, bitmez. Öbürünü aç, bitmez. Kiliseyi aç, bitmez. Sonu gelmez. İlla anahtarı vermek lazım yani. Tabii. Evde anahtarını vermeniz aa, aa, lazım. Evin anahtarını Bunlar razı gelmez. Bir de içeriden taşeronları bulunca Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyen diyalogçu bir hocaları da çıkartmışlar piyasaya %10 %20 bir Hristiyan oluşturup bir azınlık çünkü nüfusları kalmamış gide gide gide gide 20 bin bilmem ne kalmış Ermeni falan dolayısıyla bir azınlık yani vatandaşlardan da bir Hristiyan grubu temin edilebilirse ki proje çok aksadı bu proje bayağıdır yürürlükte de tutmuyor bizim millette uyanık gidiyor İncil'i alıyor içindeki Euro'yu alıyor Euro'yu yiyor <gülüyor> İncil'i yakıyor caiz midir? caiz değil ya, caiz değil ama bizim millet de bir antika ya. Yani olmaz da işte, Müslüman'ı kandıran gavuru kandırmaz mı ya? <gülüyor> bizim millet kandırır, kandırıcılık var işte. Şimdi... Diyor, yahu diyorum, Kilisi'ye girilmez, Tevrat İncil alınmaz, efendim içinde Euro koymuş, Mark koymuş, bırak böyle şeyleri. Ama işte, neyse, onlar hesap ediyorlar, bunları gavur eder miyiz? Bizimkiler de para yiyor, gavur da olmuyor elhamdülillah tutturamıyorlar yani. O <gülüyor> nişantacında bayağı dağıtıyorlar bu şey. İncil minci Şimdi duyuyoruz yani. Şey İslami bir kavram. İslam mı? Şeyti İslami bir kavram ama herkes sahiplenmeye başladı. Kavram. Alabilir ama yani men şeyi belli. E, ya kelime, kelime de... zaten Arapçadan gelme, şehadet de öyle, şehit, şehit de oradan geliyor. Evet. Yani bunu nasıl ithal başka şunu, yere ithal O Belki çapıtma son yıllarda biraz var ama pek e, tuttuğunu söyleyemeyiz Yok. belki şu an itibariyle. Ama Millet şunu biliyor kimin şehit olduğunu. Allah Şimdi, için, din için, vatan için, bayrak için şehittir. Askerlik kavramı gündeme geliyor. Bedeli mukabilinde, yani parasıyla askerlik hizmeti e, yapmak ve şehitlik... E, nasıl telife edilecek ee, burada gönüllülük onu, ben, o, onu bilemem çünkü o artık siyasi bir konu veya hatta genel kurmayla yaset <gülüyor> arasında e, anlaşmalarlı bir ben şeydir onu yani, bir yani şey. bu biçimdeki bir formalite sen şeyi diyorsun asker para alırsa evet hı. yani gönüllülük esası dışında o yine şeyittir onu onu sormuyorum o yine şeyittir çünkü sen şunu diyorsunuz o yani profesyonel, ise, maaşla, tamam evet. profesyonel olması uygundur çünkü sürüyor şeye acemi insanları Çocukları çelik yelek yok melik yelek yok ondan sonra teröristler musallat oluyor yani bundan çok üzgünüz profesyonel olmasında fayda var oraya gidenin profesyonel olması burada para alsa para almak geçimini, geçimini temine çoluk çocuğu var para alması onun şehit olsa yani bir engelli faziletine engel olmaz. ne gibi imamlar para alıyor. ...o zaman cemaatın namazı kabul olmaması lazım. Yani bedele mukabilinde kılınan... Ee, i̇mam para alıyor, yani hoş, arkasında kılıyoruz. Ben 70'lerde biliyorum, yani namaz kıldırma memuru falan diye biraz böyle Yok, imamlar... Yok, onunla terbiyesizlik olur. Istiskan. Şimdi fıkıhta diyor ki... eli sünnet fıkında diyor ki... ...bu adam 5 vakit bu camide bağlı kalıyor. Bu adam da burada görevde, askerde, şurada bağlı kalıyor. Bu adam burada bağlı kalmasa... ...zaten bu kendi vatan borcunu ödemiş olanlardan... Kendisi bedelsiz olarak Allah rızası için vatana hizmetini yapmış zaten. Şimdi bu adamın buradaki e, verilen ücret başka işler yapıp çoluk çocuğunun nafakasını temin etmekten alıkoyulma. Orada bağlı kalmanın ücretidir. Yaptığı işin ücreti değil, evet. namazın ücreti değil, ezan okuması müezzinin ezan ücreti değil. Onu Allah için yapıyor yine. Ama nasıl gidecek iki saatte bir namaz geliyor hele ki kış günlerinde. İki saat nereye gidecek nereden gelecek adam? Hangi işe gidecek? bağlıyor o iş onu. Mama, o arada işini gören e, hocalarımızın da olduğunu biliyoruz. yani. Ya e, o... varsa helal bir yoldan işini görsün. Tabii ki canım. Galiba, ben de bir şey demiyorum. Allah Allah. Belki caminin yakınında bir tezgah açtı satıyor bir şey yapalım evet. şimdi. O da helal. Ama aksatmasın şeyi de. Dayamazsın dayamasın minareye. Teybi dayamasın ezana yani. Yoksa e, biz ondan. Öyle bir moda da var. Evet. O zaman haram olur. Tabii haram olur. O vazife ona o para niye veriyor? Ezan okuyacak diye veriliyor. namaz kıldırıyor diye veriliyor. Ama namazı parayla kıldırmıyor. Burayı dikkatli anladığımız zaman e, bu orada bağlanma. O işin onu bağlaması karşılığıdır. Ve bu caizdir. Şehitlikte de aynı konudur. Zaten menkut ile ve feo zulmen öldürülen şehittir. E bu zaten buradan vatanı müdafaa noktasındayken öldürülürse, Allah muhafaza etsin e, hiçbiri öldürülmesin inşallah. Ama böyle bir hal vakı olduğunda da Şehitliği kesindir canım imanı olduktan sonra nasıl? Bir ara vereceğiz Olur. devam edeceğiz Değerli izleyiciler Cükbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor Bundan sonraki bölümde Müzik ve futbol Konusunu konuşacağız Ama Futboldan önce, anlamam da Futbolun yok, yani, fıkıhta yeri de yok Spor ya. ve futbol yani. da e, kitapta yeri özellikle. de yok 104 <gülüyor> kitapta yeri yok <gülüyor> <gülüyor> evet, Futbolun kitapta yeri var mı yok mu Futbolun yeri olduğu kitapların Hükmü ne diye sorarız o zaman Ama kısa bir aradan sonra Değerli iziciler, Cüpela Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Bu bölümde müzik ve futbol konuşalım istiyoruz. Ee, İbrahim Tatlıses'e yönelik suikast sonrasında e, ana haber mültenlerinde bile İbrahim Tatlıses'in e, parçaları çok geniş e, yer tutmaya ya, başladı. Ya haber seyredemeyecek hale geldik. Ya ee, haberin içinde yarım saat şarkı. Aslında soruların arasında Sarı da, da soru. bugün evet rast geldi yani ee, rast geldi değil sıramız oraya geldi. Evet. Bakın ilk soruya bakın. Müzik sorusu ne demiş izleyicimiz? Ee, hocam müzik dinlemenin ve televizyon seyretmenin dini hükmü nedir? Müzikli ilahi dinlenir mi? Tabi müzik aletlerinin kullanıldığı ilahi demek istemiş. Enstrümanlığı. evet. Ee, soru da bu. Ee, biz de İbrahim Tatlıses vesilesiyle e, müziği konuşalım istedik bu hafta. Evet. İbrahim Tatsızesi Allah'tan şifa dileriz. Allah'ımız şifa ihsan etsin. Şimdi tabi yapılan iş şahıslara göre hük İslam hüküm vermez. Hüküm umumidir. Müzikle ilgili olarak e, ayet kelimelerde, kerimelerde, hadis-i şeriflerde ekseri yani hüküm yasak olduğuna dairdir. Bu müzik derken makam, name, musiki hakkında değil bu. Alet, enstrümandır müzik. Müzikten kastımız. Alet, enstrümandan bahsediyoruz. Estağfirullah ne buyuruyor? Ömren insanlar hadis li yidl an sebelellah bi İnsanların öylesi var ki level lehvel hadisleri satın alıyorlar parayla. Lehvel hadis eğlenceli işte, laflarla kırdılar. Niçin cehaletle insanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir azap tehdidi var peşinde. Bu hadisenin tefsirinde Nesefi tefsiri gibi birçok tefsirde İbn Mesud radıyallahu anh, büyük sahabi diyor ki yemin ediyordu. E, bu günahdır, Yani çalgıdır. Bu var. Ondan sonra e, hadis-i şeriflerde İstima'ul melâ'i mâsıyetün e, Çalgı aletlerini dinlemek günahtır. Ölgülüs alâ fiskun Bu meclislerde oturmak fasıklıktır. Yani yoldan çıkmağınsı. Vetteled ve küfrün Bundan lezzet almak küfrani nimettir. Yani bir nimetten an köllüktür. Lezzet almak derken de tabi ...hele bir de ruhun gıdasıdır... ...şudur şu budur şeklindeki beyanlar... ...daha da sakıncayı artırıyor. Yine bir hadis-i şerifte... ...bir insan şarkı söylemeye başladığı zaman... ...şeytan gelir... ...bunlar hep sahih hadislerde... ...boynundan aşağı oturur... ...iki ayağını omuzlarından aşağı sarkıtır... ...adam susmadıkça şeytan... ...susmaz. Yani bakıyorsun hakikaten böyle... ...o ritim, o hareket... ...o şey... ...yani namaz kıl dediğin zaman belim ağrıyor, eylemiyorum, doğrulamıyorum, demiyorum edemiyorum, yani nenesi dedesi horon tepkiye zaman, yani adam ne biçim hareketler yapabiliyor yani. Diyor ki, e, o durmadan şeytan durmaz diyor. Bu da bu i Şerif'te var. Bunlar hep, e, birçok e, sayı Ad-i Şeriflerde de geçer. E, bundan dolayı, cumhur ulema, yani e, dört mezhep alimlerinin ekseriyeti, ki fetva bunların verine göredir. E, bu müzik aletlerini e, haram saymışlar, yasak saymışlar. Ancak defe, hadis-i şeriflerde eal nikah, adribu ala bidduf, nikahta def çalın emri var. E zaten haram olsa, bu sadece nikahta helal olmaz. Dolayısıyla sadece defe, defi bundan istisna etmişler. Defte de çıngıraklı olmamayı bendir dediğimiz. Ee, yani neyse o bendir. Olmamayı şart koşmuşlar. Bendirde yani, o ziller evet, yok. Ziller olmayan ne müsaade etmişler. Geri kalanı yasak saymışlar. Fakat kudüm var. O zaman kudüm de bu sıraya evet. giriyor öyleyse. İşte yani o işte def şeyine müsaade etmiş ama İmam Gazali gibi. Ve yani daha birçok alim yani onların da ismi öyle bir tane iki tane değil ki özellikle İmam Nablusi ki hem Hanefidir hem Nakşidir yani. Ee, büyük Allame'dir. Onun bir izah delalati isma'il alat diye kitabı da var. Efendim o kitabı hatta merhamdan bir gecede bitirdim 405 500 sayfa kütüphaneden yazmadan aldım. İnceledim. Onlar diyorlar ki hadis şeriflerde e, bu e, çalgıyı yasaklayan zemmeden hadis şeriflerde hep ne var efendim? yanında e, kadın oynatma ve içki e, lafızları var. Hakikaten İmam Nablusi bunu iyi bir incelemiş. Baktım hakikaten ben de sonra birçok hadis şerifte efendim lehvin yani çalgıda leh lehif kelimesinden çıkartırsak hemen öncesinde veya sonunda işte efendim eee yestahillun el harire ve'l-maazife Mesela bir hadiste ümmetimden bazıları çıkacak, ahir zamanda işte ipeyi helal sayacak, çalgahatine ipek sayacak, zinayı helal sayacak gibi. Hadis-i şerifleri e, onlar değerlendirmiş, alimler diyorlar ki bu mücerret manada değil, bunlarla birlikte olursa haramdır demişler. Buna göre bunlar bir ne koymuşlar? Şartlar koymuşlar. Evet. Şimdi bu şartlara baktığımız zaman ne diyor mesela? Evvela isterse, hiç alet olmasın, nameli okuyuş, musiki üzere okuyuş olsun. Elfazın muhtevası şartı var. Muhteva İslam'a itikata aykırı, aykırı olmayacak. Ne olabilir mesela? Müseller yani şarkı sözlerinden. Şarkı sözleri? sözleri. Bu adamı dinden çıkarır. Çünkü bunu severek ve memnuniyetle ve kabulle dinlediği için okuyanı çıkarır, dinleyen de çıkarır. Çünkü dinleyende de rıza var. En büyük tehlike şu anda burada. Velev ki hiç davul zurna yok. Adam sesten okuyor. Bunda hiç bir haramlık yok. Yani bir adam makamlar, e biz okuyoruz. Allah ümme E bu nedir? Makamdır. Haram mı şimdi bu? O öbürü de o zaman haram değil. Yani makam makam haram olmaz. Bütün ezanımız kahvedeğimiz hepsi makam. Osmanlı bütün makam üzerine kurmuş bu şeyi. Yani makamlarda bir sorun yok makamlı okuyuşta. Ancak burada iki sorun meselesi var. O aletli olmak ayrı. Demin anlattım. Aletler hakkında cumhur ulema defin haricinde izin yok diyor. Ama bazı alimlerde efendim bu şart, bazı şartlar koşarak bu şartları haiz olursa diğer aletlerde de e, zarar yok diyor. Efendim buradaki mesele nedir? Bu Buradaki şartlar e, belki hepsi şu anda aklıma gelmeyecek. Ama en mühimi nedir? İçeriktir. İçerikten olmayacak. Söz. Kafir eden evet. sözler olmayacak. Ne edebilir kafir? şunu Bir Tanrıya taptım, bir de sana taptım diyor karıya veya adama. Taptım dedim mi? İyak enabudu ve iyaken yani. Ancak sana taparız diyor. Sen de ancak sana taparız üzerine Fatiha'ya bir ilave koyuyorsun, bir de sevgiline tapıyorsun. Dinden imandan çıktın yani şimdi. E dinleyen de böyle kafayı sallayarak aa falan derse o da gitti. Namaz abdest para etmez. Acı hoca gider, Müslüman şurlu olacak. Ne, adam ne diyor sen de yapıyorsun. Her şey şarkı olur mu ya? Biraz dikkat et. Ne diyor? Kahpe felek diyor. Bu öyle bir şarkılara girmiş ki. Marabet günlük dilde de çok yaygın bu. Günlük dilde de neredeyse işte şarkıda çok var. Allah Allah Allah Allah. Yani o şarkıyı dinlemek, müzik enstrümanının hiçbir şey sıfır kalır bunun yanında eğer o lafı dediği anda ama kelime-i şehadet, iman tazelemek lazım hemen kapat, kaç, git o dinlenmez kahpefelek kader kadere sövmek, felaya sövmek beni mi buldun ben senin kulun değil miyim Üf. bu laflar bugün Müptezer şekilde sergileniyor, okunuyor, ediliyor. Ne okuyanın haberi var, ne dinleyenin şuuru var. Yani millet bir alem ya. Bugün haberlerde baktım soruyor diyor ki peygamberimiz nerede yatıyor diyor. Bilmiyorum diyor ya. Kabe nerede diyor onu da bilmiyorum diyor. Irak'ta olabilir diyor ya. Normal akıllı başında adam. Herkese sor. Kaç kişiye sordu? İki kişi zor dedi ya. <gülüyor> Kabe nerede mi? Yani adam da yaşlı başladım adam daha hiç gitmedim ki yavrum ne bileyim diyorum. Spiker'de <gülüyor> diyor ki lüzum yok diyor. Amerika'ya da gitmeyen lüzum yok. Bilen var. Kıta nerededir dersin diyor yani başkentini diyor falan. Ya gidince söylerim sana diyor. Ya Allah Allah. Peygamberin kimde sana haberi yok ya. Yani bu adam nereden bilecek şarkının içeriğinde yani bunu. Evet yani bilmeden e, söylenmesi. mazeret değil. <gülüyor> değil midir? İslam'da itikat konusunda. Fıkıh konusunda. Farz olan bir fıkıh. Namaz. Namaz kılıyorsun. Namazın müfsidi. Ne bozar bunu? Bunu bilmeden namaz kılıyorsun. Ben bilmiyordum. Böyle bir şey var mı ya? Talebül ilmi. Feriz alakülü müslüm Her Müslümana ilim tahsili farzdır. Hangi ilim tahsili? Fizik mi? Mühendis mi olacağım ben? Herkesin mimar olması farz mı? Doktorluk farz mı? Yani o farzı kifaya kabininden desek ehli onu öğrenmek zorunda. Yani bir kısmı Her Müslümana zaman. o farz olan ne? Her Müslümana farz olan itikat ilmi hal. İtikad nedir? El sünnet üzere Allah'ı tanıyacak zaruriyat diniyeyi inanılması gereken mecburi hükümlerin helal aramı bilmek. İlmi haline demek e, farz olan şeyleri tatbik etmek için gerekli bilgiyi öğrenmek. ve abdestin e, bozanını öğrenmeden nasıl olacak? efendim? İstediğin kadar abdest al, kusül al. Ondan sonra bozarsın haberin olmaz abdestliyim sanarsın. Yani bunlar farz. Her Müslüman'a farz dediğimiz bu. E, bu da buna giriyor. Mesela bugün giremedim konuya. İlk bölümde yaptığım itikat derslerimde biraz bu genel dehşetten insanlar biraz kendimize gelelim toparlanalım derken tabii vakit doldu. Şimdi önümüzdeki hafta inşallah dersimizde insanlar iman bakımından kaç kısım kafir, münafık, müslüman tasnifi yapılacak. Ondan sonraki dersimizde de inşallah ne yapılacak? elfaz küfür. insanı kafir eden sözler. İtikad risalemde benim var bunlar. Misal olarak var o başlıklar olarak geçiyor. Küçük risale o. Ama orada bir detay, birkaç detay verebileceğiz. Şimdi ne diyor hadisi kutsiyle? Buhari'de geçer. Yesu bu Yesu dehra ve Adem oğlu zamana söver diyor. Yani felek. Halbuki onun sevdiği felek benim diyor. Sövdüğü felek benim diyor Allah. Hadis-i kutsi demek Rabbimizin manası. Ne demek bu? Şu demek. Niye dertlendin, efkarlandın? Fele'e sövüyorsun, kahpe diyorsun, haşa. E efkarın nereden? Sevgilimi elimden aldı, E sevgilini elinden alan, felek de değil, melek de değil. Mevvel hayat, ölümü yaratan benim diyor. Hayatı yaratan benim diyor. Rabbim. Öldüren benim, odur ancak odur. Necim suresi dirilten odur. Bu öldürmeyi Allah sahiplendi mi? Sahiplendi. Bunun üzerine sen kim öldürdü bunu ya zaman, bunu benden alan, Şöyle olsun böyle olsun dediğin zaman direkt man senin sebbin, hakaretin, sövmen ve itirazın ve şikayetin efendim nereye gider? Muhî ve mümit olan Allah'ımıza gider. Burada başka bir devrede bir şey yok ki ya. Ne alakası? Felek ne dediğin gezegenlerin devranı, bilmem dönüşünden, mevsimlerin gelişinden yani zamanın sürecinin işlemesi. Bu işleme neticesinde olumsuz şeyler başımıza geliyor. Bundan dolayı da sinirlenip sövüyor bu adamı kafir eder. Allah'a bizzat sövmektir. Ee, Mevla Teala öyle buyuruyor. Çünkü diyor, burada itiraz bana geliyor. Ama şimdi ben bunu böyle düşünmüyorum. Maksadım da bu değil. Maksadım budur, bu değildir. Sen Kader dediğin şey nedir? Allah'ın yazısı. Sen Allah'ın yazısına, efendim bu nasıl yazı? Bilmem ne, bu gibi laflar, bu şarkılarında laflarını bilmem ben. Ama mana olarak bu içerik, Bunlar insanı kafir eder. Böyle bir şarkıyı söylemek de haramdır. Haramı bırak, Yavurluktur. Dinlemek de insanı kafir eder. İçerik. İçerikte yine bir şart daha var. Bir kadını e, ne yapmayacak? Muşahhas belli bir kadının dudağını, burnunu, kulağını, gözünü tasvir etmeyecek. Şuran şöyle, buran böyle diye bir şekil vererekten bir şehveti tahrik etmeyecek. Sözleri konuş. Sözler içer iç içerik bakımından. Böyle olursa yine bu şarkıyı söylemek de haramdır. Dinlemek de. Dinlemek de haramdır. Ondan sonra. O anda ne kadar meşru bir şey de olsa içeriği doğru düzgün olsa namaz geçiyorsa kılmamışsın da namazı. Namazın vaktinde onu dinlerken meşgul olurken namaz geçiyorsa o anda onu dinlemek haramdır. Efendim eee bu gibi bazı şartlar var. E işte içerik bakımından bu şartlar var. Efendim, kadın oynatılıyorsa orada yani, kadın erkek karışında bir kadın erkek birbirinin avretini görme noktası varsa o mecliste bulunmak, işte fasıklıktır da dediği haramdır. Ki o da ekseriyetle kaçınılmaz olarak oluyor. Hele ki kadın söylerse tamamen sesinin nameli olması sıkıntısından Mesela kadına ezan da okutturulma müsaade edilmiyor. Kur'an da okutturulmuyor erkeklere karşı yani. Kadın kadınlar arasında Kur'an okuyabiliyor. Erkeklere okumasına müsaade verilmemesinin hikmeti gibi burada da kadın olduğu zaman başka e, şeyler devreye girebilir nameli okumasından dolayı. Ondan sonra avret meselesi yani vücudu e, tam kıyafet. avret olduğu için kılık kıyafetten ona onu dinlemek mesaire harama giriyor. Efendim eee ...şarap olursa, o meclise içki olursa... E, ...içki olursa... ...bu da ne yapıyor? İşi harama sokuyor. Haramların... ...bulunduğu meclisten dolayı. E, bu şekilde... ...Hadis-i Şerif'te... <gülüyor> ...yine ne buyuruyor? El-Ghina... E, ...beri-düz-Zina, öyle bir şey var. E, Çalgı-Zina'nın postasıdır. Gibi. İşte bu gibi... ...tahrik içerikli... E, ...müzikler... ...şimdi geliyor o klipler, mülibler, bilmem neler... Yani çırılçıplak falan bunlar adamı nereye götürür? Bunları seyrederse dinleye dinleye haramlara günahlara teşvik eder diyor. Tabi bu şimdiki için demiyor hadis-i şerif 1400 sene evvel. Ama şimdi içerik bu hadis-i şeriflerin muhtevası daha çok bariz olmaya başladı yani. Çünkü böyle görüntülü mürütülü şeyler de yeni çıktı. Dökük saçık vaziyette. E bu gibi baya bir şart var. Tabi burada şimdi hemen akla şu soru geliyor ister istemez. ilahi de kullanılan enstrümanlar, e, tasavvufta dini musiki veya tasavvuf musikisi e, diye tanımladığımız musiki kurusu bunlar... var. E, Mevlevilikte malum e, Ney ve e, Bender'in birlikte e, kullanılması hali ki şimdi diğer müzik enstrümanları da e, bir arada kullanılıyor. E, bunların e, Yerinde tanımlamak... Yeni e... tanımlamak yani... Şimdi bunlarda içerik sorunu yok. Elbette. Herhalde kadın erkek sorunu yok. İçki sorunu yok. Bunlarda demin namaz terk etme sorunu yok. Demin taydığımız şartlara baktığında böyle görülüyor. Burada yine biz bir şeriatın zahiri var. Bir de batını var. Yani tasavvuf tarafı var. Şimdi şeriatın fıkkından biz ayrılamayız. Fıkka baktığımız zaman cumhur dedik. Yani ekserisi bunları serisi, yani aletlerle olanı def dışındaki, def dışındaki alet dediğimiz enstrüman diyorlar şimdi, bunları caiz görmemiştir. Ama caiz görenler de azımsanacak adamlar değildir. Yani i̇mam Gazaliler derken, İmam-ı Gazalilerden çok önce de var, buna sema denir, tasavvuf dilinde. Bunun cevazın ispatı hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Evet. Bunun reddine ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Bu çok büyük bir konudur. Ama bizim bakış açımız Şah Nakşibend Hazretleri'nin görüşü olsun. Kadde sallallahu aleyhi İki tane geldiler, saz çaldılar. Deftil, saz. Ee, yani Buhara, Özbekistan kültüründe de var. Yani ya, evet. o ne diyorlar Ozan gibi şeyler hala da devam eder Anadolu'muzda. İki kişi geldi, saz çaldı diyor huzurunda. Ee, onları durdurmadı. Yani saz çalıp da da bir hikmetli bir şeyler söylüyorlar. Durdurmadı, kestikmedi. Ee, son sözü şu oldu. Çok güzel bir söz. Biz bu işi yapmayız, inkarda etmeyiz. Ne güzel söz ya. Biz bu işi yapmayız, Halidâkul verdiği esimli Nakşi Büyükler hakkında büyük bir kitap vardır Arapça. Onda bu geçiyor kaynak olarak merak edenler varsa. Dolayısıyla biz bu işi yapmayız, inkar da etmeyiz. Yani bir Mevlana ney dinlemiş, nasıl ney dinler haramdır, bu Mevlana da kimmiş falan dediğin anda gidersin gümbürtüye yani. Sen öyle Mevlana'ya, Gazali'ye, Nablusi'ye radıyallahu anhum bunlara böyle bu nasıl iştir falan diyecek fıkıh aliminin biri i̇mam Nablusi'yi tenkit etmek üzere tekkesine gitti. Şam'da. Geldi tekkeye, sazlar, bütün her taraf duvarlar saz, aletler falan ama bunlar Manevi etkilenme ve ruhani alemi hatırlatma manasında bunların karıyla kızla haşa ve kella ölem, efkarlanmak bilmem ne sevgilim kaçtı bilmem ne, evim yıkıldı diye dertleri yok. Bunlar hep bişne vezney tün hikayet mikünet ez ha şikayet mikünet. Ne diyor Mevlana? Dinle neyi diyor. Niye? Ayrılıktan şikayet ediyor. O da yani ruhlar aleminden ben geldim diyor. Mevlana'nın maksadı burada ne? Neyi dinlerken? Diyor ki bu ne? Bu sesi nerede? Nasıl çıkarıyor? Kamışlıktayken diyor bundan bu ses çıkmıyordu. Bunu mekanından, öz yurdundan kopardılar. Koparınca diyor bu bir dertlendi, bu bir ötmeye başladı ki diyor. Erkek kadın uyuyan uy uykuda herkes benden şikayetleniyor. Niye ya? Kes sesini ne kadar ötüyorsun diyorlar diyor. Biz de diyor ruhlar alemindeydik. <gülüyor> Ruhun kaynak alıntı yeri arşın nurudur. Yine Mestevi de geçer. Mesnevi'de Arapça ağız vardır. Bu da Arapçalardan biridir. E, toprak da diyor beden vatanını, bedenin asıl vatanı değil ama e, to, cesedin derinin, etin kemiğin vatanıdır. Şimdi ruh fi gurbetin ruh gurbete gelmiş diyor. Vel cismu fi Beden vatanındadır. Topraktadır. Ama kime acımak lazım diyor. Sen diyor devamlı bedenine yediriyorsun, içiriyorsun, yaldızlıyorsun, süslüyorsun, bakım hep bedene. Halbuki bu evinde zaten. Evindekine acıma diyor. Farkam gariiben kâiben nazih hal vatani vatandan uzak gurbetteki ruhaci ruhun sıkıntıdadır. Çünkü manevi alemle irtibat huzur istiyor. Beden devamlı nefsane hazlarını istiyor, hayvani, behimi, şehvi. Hal böyle olunca burada onların dinlemesi ne manada, tefekkür manasında neyin sesinden neye getiriyor işi? Ee, diyor ki biz de ruhlar aleminden bizi yerimizden koparttılar, bu bedene soktular. Onun için biz de dayanamıyoruz. Bir an evvel ruhani aleme manevi miraç yapmak istiyoruz diyor. İşte bu noktada onların dinleyişi bu. Adam geldi Nablus'ya. İşte o şeyhefendi fıkıh şöyle diyor böyle diye diyecek. Mübarek geliyor Allah'tan bir durdu. Şöyle bir parmağıyla işaret etti. Aletlere şöyle. Hepsinden dizikir sesleri çıkmaya başladı durup dururken. Hoca anladı ki bu iş sadece kitapla değil. Tamam mı? Ee, fıkıhçının lafıyla değil burada bu, işte manevi boyutu var diye onun için tasavvuf derken şimdi Osmanlı'daki tarikat şeklerinde meşayihte bunlar var cerrahi tarikinde efendim görülüyor mevlevi de görülüyor bazılarında daha yaygın daha yaygın işlemiş evet. Osmanlı ecdadımızda da e, yani saraylarda vesair ulemanın huzurunda falan meşk edildiği bunlar var yani e bunlar Rabbiz haram diyemeyiz bu kadar alimin, bu kadar kevatür dereceli, bu kadar insan dalalette birleşmiş diyemeyiz. Onların içerik sorunu yok. Namaz abdesti sorunu yok. Müstehcenlik yok, şehvet yok, kadın yok, içki yok, fışkı yok, çengi yok. Yani o noktada onlar ayrı. Ama şu andaki ilahilere geldiğimiz zaman hakikaten çığırından çıkartıldı. Yani dümbelek çalıyor, yani kalkıp oynayası gelen Böyle ilahi olmaz ki. Adamı Ağlatacak, duygulandıracak, hislendirecek Allah' ahirete hatırlatacak Ama baştan bir şey başlıyor Yani ileriden ne geleceği belli değil Zannediyorsun ki şey havası ya Oyun havası da, oyun havası zannediyorsun Ondan sonra bir de bak Medine'ye gidemedim ya kardeşim Medine'ye gideceksin ya böyle göbek atılmaz ki Medine'ye hasretsen biraz ağlamaksızlamak lazım Yani şu andaki içerikler Kültürel bakımdan olsun musik, Her bakımdan Aşağı yukarı bir çerçeve çıktı. Zannediyorum. Çıktı yani. Feraset sahibi feraset izleyicilerimiz buradan... Arif, arif, marif demiş. <gülüyor> buradan bir soru çıkartmışlardır. Değerli izleyiciler bir ara daha vereceğiz ve Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam edeceğiz. Bittir tabi. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Müzik konusu bir hayli engin ve e, tartışmalı bir konu ama aşağı yukarı bir çerçeve çizdiğimizi evet, düşünüyorum. Evet. Tabi futbol Türkiye'de Dünyada da son e, yıllarda adeta hastalık derecesinde çok popüler bir futbol e... hakkında iki tane şerif okuyayım. Evet, efendim minhusn İslamül Meri terku yani kişinin güzel Müslüman olduğunun alameti, dünyasına ahiretine yaramayan işleri bırakmasıdır. Biraz daha okuyayım. Alamatu <gülüyor> Abdi yani Allah bir adamdan yüz çevirdiyse. Onun nişanı nedir? Onun dünyasına ahiretine yaramayan işle uğraşmasıdır. Anlayan anladı. Ama kötü dizilerle, müstehcen neşriyatla, içki kumar bilmem ne gibi haramla uğraşacağına, bu ehvendir. <gülüyor> ehvendir. Evet yani bir orta yol Ama ilmi, ilmi, irfanı, ibadeti, önemli işleri, olanın yani, da buna vakit harcaması da yapılan için ya dünyaya ya ahirete e, yaraması. yaraması lazım. Mutlaka aksi takdirde mala hayaniye Futbolcular açısından burada bir problem yok çünkü, yok çünkü onlar dünyalarını e, çok ciddi bir biçimde e, yaradığına kuşku yok. Dünya tabii onlara yarıyor kulübüne bilmem nesine ama bu sefer de diyecek ki bize, hoca sen bize müşteri bırakmasın Müşteri olmayınca biz ne yapacağız? <gülüyor> ama ben ne yapayım şimdi o zaman bankada müşteri arıyor. Efendim öbürü de müşteri ama Şimdi tabii şey demiyoruz. Yani böyle bir faiz gibi, içki gibi bir haram demedik. Evet. İki tane adı şerif okuduk, anlayan anladı. Bu ölçüler çerçevesinde herkes ferasetin nispetinde Yani bir de ama namazı kaçırıyorsa onu seyrederken, farz bir namaz geçiyorsa o seyrettiği haram oldu. Aa şu burada can alıcı bir şey söyledin. Haram oldu. Namazı kaçırıyorsa, orada bir farzı kaçırıyorsa, bir farzı kaçırtırıyorsa veya bir harama bulaştırıyorsa dolaylı dolaysız herkesin kendine özeldir bu iş. Bunu da genelleme yapamayız. Harama girer. Tabi o tezahüratlardaki küfür, sövgü, sözcükleri Oo, falan onlara zaten... Müslümanla sövüşmek fasıklıktır. Yoldan çıkmak. Savaşmak hepten Allah o helal görürse kafir olur. Öbür türlü de daha şey de, vuruşmak da sövüşmek fasıklıktır. Evet şimdi e, bu geçtiğimiz hafta Japonya'da meydana gelen deprem e, işte 5-6 yıl önce e, bir Marduk tartışması vardı. İki, Maya takvimi işte 2012 Haziran'ında yani önümüzdeki yılın Haziran'ında e, bir kıyamet haliyle dünyanın veya bir e, müthiş e, olağanüstü felaketlerle karşılaşacağına ilişkin görüşler çok e, tartışılıyordu. Ee, Japonya'daki felaket yarın akşam e, ayın tutulacak olması e, sanal alemde bazı e, yazılarla e, kıyametin giderek yaklaştığını e, düşürenleri kıyametin giderek yaklaştığı ayetle sabit eyvallah Lezifeti, ama lazife, yaklaşıyor yakın diyor. bir tarih yani çok kısa yok, bir süre yok, yok. Tabii e, orada hemen Mehdi meselesi e, gündeme geliyor Mehdi e, e, sahte Mehdi'miz de var Birkaç tane. bir kaç tane yani evet, Mesih'imiz de... var Mehdi'miz var yani sapıktan fazla bir şey yok yani bol miktarda mevcut. Müptezel şekilde her gece ekranlarda görebileceğimiz şekilde mevcutlar. Dolayısıyla yani o senaryoyu yazanlara göre bayağı yaklaştı yani. <gülüyor> bir güneşin batıdan doğması onda bir şeyle yaparlar. O işin nihai tarafı herhalde. Nihai yani. tarafı da ondan sonra 120 sene kalıyor. Güneşin batıdan doğmasında. Güneş doğmasına... batıdan yarın olsa 120 sene sonra kıyamet kopacak. rivayetlerde bu var. O zaman bugünden yarına bir iki yıl içerisinde veya çok yok, kısa zamanda kıyamet kopacak değil. diye. Yok mümkün herine... gerek yok. Ben en yakın takvimi söylüyorum. Bu yüzyıldan Mehdi geçti. Çıkamaz. Çünkü Siz öyle diyorsunuz. O... Ben öyle demiyorum. Hadis-i diyor. öyle diyor. Ama Her yani yüzün başında diyor. Sizin gibi düşünmeyenler de var. Düşünmeyen var da. Neye dayanıyor? Duvara Bilmiyorum. dayanıyor. Bilmiyorum. Ben hadise dayanıyorum. O neye dayanıyor? Yani işte Mehmet Ali Hoca'nın e, sözleri evet, var. E, yanlış, görüşü yanlış. Ben bu dergide yazdım. Efendim bu, bu, bu bütün 40 tane hadis koydum. Hangisi oldu bunların dedim? Hiçbiri. Peki hiçbir olmadıysa Evet. Yani, efendim Arfan dergisinde bu, yazı, okudum, bu sayı, yazıyı okudum. Bu sayı nasıl e, kaynaklarım? Çıktı yani, diye çıktı e, diyen tam... ne diyor biliyor musun? Keşiflere göre diyor. Bir evet. çeşme görelim olur mu? Tabii, e, İlham, e, ehli sünnete göre bir şeyin sıhhatini bilmenin sebebi olur mu? Tayyip Mehmet Ali Hoca, e, anladığım kadarıyla Adnan Oktar'ın televizyonlarına verdiği bir cevap dolayısıyla bu konuyu gündeme taşımış. Bilmiyorum gibi. ben ondan bir anlattım ama onlar ona madolmuş mağrifi gibi bir ok kaldı ellerinde malzeme ve argüman olarak ona atlamışlar, onu iki de bir ortaya koyuyorlar. İşte e, bir dakika ki Arifan sayfalarda yazacağım, Mahmut Efendi de sessiz kalmış. Ne sesini kalmış? Tarı... Evet öyle söylüyor. Hayır Tarı Hoca diyor ki Sizi dinlediniz söylüyorum. değil mi? Dinledim evet. Ne Hatta diyor, kaydı diyor. var onu arkadaşlar. O e, sizdeki Mehmet Ali Hoca'nın sözlerini bir aktarabilir miyiz? E, bir kere daha biz çünkü dinledik biliyoruz ama izleyicilerimiz e, bilmiyor. E, o sebeple onlarla da paylaşmış olalım. Zaten bir buçuk iki dakikalık filan bir bölüm herhalde. Onu e, hazırsa... Ya varsa millet öğrensin var. yani kimin evet. görüşünün ne olduğunu. Biz burada kimse... Gizli gizli konuşmuyoruz aramızda konuşmuyor Elbette mi? yani, koskoca, el yani. Yazı e, koskoca yazı e, yazmışsınız. Uzun bir yazı. Önümüzdeki ayda yazı sonra, devam şimdi, edecek e, diyor. Bir defa İmam-ı Rabbaniye muhalif olmak bizim yolumuza müntesip olduğunu iddia edenler için çok büyük bir cinayettir yani. Hazır e, mı? Hazırsa seversin arkadaşlar bir e, Mehmet Ali Hoca ne söylemiş, dinleyelim. Şu anda e, bekliyoruz Allah'ın izniyle. Hicri 1431'deyiz hadisi şerife binaen ümmetimin ömrü 1500'ü geçmez hadisi şerifine binaen evet e, 70, bir, 70 yıllık bir süre var ümmetin tamamlanması ve bu kıyamet alametlerinin bildirmesi yerine gelmesi için Hz. Mehdi'yi şu anda beklemeliyimdir e, ben şahsen kendi edindiğim bazı artık bilgiler e, nasıl diyeyim e, işte bize doğan bazı şeyler göre Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin yaklaştığını ve Allah'ın izniyle ben de şahsen göreceğime inanıyorum. Maşallah. Merak ettiğim bir şey daha var evet. Sayın Hocam. Muhterem Mahmud Efendi Hazretlerinin, Hazreti Mehdi konusunda bildiğiniz bir dersi, bize ana kadar aktarabileceğiniz bir cümlesi var mı? Yani, Efendi Hazretleri allah onu Teala başında eksik etmesin. Amin. Ben şu kadarı söyleyeyim yani, Efendi Hazretleri, Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine kesinlikle tabii ki inanıyor. Ve bazı bilgileri kendisiyle paylaştığımda ki biz, bizim üstadımız paylaştığımda e, bizim o bilgileri tasdik etmiştir. Yani Mesela e, ben yaklaştığını kendisine e, söylediğimde e, inşallah demiştir. Yani yoksa e, hayır daha çok bir zaman var dememiştir. Yani. Maşallah. Yani ben de buradan Bakın benim inşallah demesi, yani hayır, yok buyurmaması yakın olduğunu gösterir de inanıyorum. Maşallah hocam. Son bir soru lütfen ederseniz vaktiniz var. İslam birliğini şu an istemeli miyiz? İslam birliğini şimdi her zaman istemek mekuretindeyiz. Her zaman. yani Müslümanlar bir ve beraber olmaları lazım. Ama nerede bir ve beraber olacaklar? İslam'da allah Teala'nın emrinde. Bunu da sağlamabilmesi için herkesin Allahu Teala ve Resulüne itaat etmesi lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız kısa programın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı diliyorum. Ee, evet. E, tabii bu raportaj, hocanın sözleri böyle. Bu raportaj bu... eski. Son bir konuşması var. ...Tali Hoca'nın son konuşmasında çıktı diyor. Hmm. Şimdi biz zaten bu reddiyeyi yakındır sözüne diye yapmadık. Farkındaysanız kapakta ne yazıyor Arif Hanidesi'nin? Evet, tenisinin? Mehdi çıktı. çıktı tırnak içinde. Diyerek Resulullah şimdi, <gülüyor> sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edenler... ...ya ruhen hastadırlar ya da bir, bir yerlere hizmet, hizmet etmektedirler etmek demişsiniz. Demişim. İçeride de bunu ben şimdi çıktı derse yakın dersem bir sorun yok. Çünkü Allah Teala ihtaratü kıyamet çok yaklaştı diyor. 1400 küsür sene evvel. Yakın demenin bir sorunu yok. Ama çıktı. Çıktı deyince benim de doğal olarak hakkım değil mi? Kim? Elbette. Yani şimdi manyak mıyız biz ya? Hepimizin hakkı var Yani bizi aptal sormak. sanmasınlar ya. Bu, bu kadar da yani. Hayır şimdi Yani ben... şimdi çıktı diyorsan benim sana nerede kim deme hakkım yok mu? Yani lütfen Allah razı olsun siz bu kadar kastecisiniz ya. Bu kadar hayır, akıllı şimdi, akil insanlardansınız. Estağfurullah. estağfurullah da, Mehmet yani, Ali Hoca sizin camianızın bir müntesebi değil mi? Camiayla alakası yok ki. Bunun bağlayıcı bir şey yok ki. Biri fare rüyasında deve olmuş. Gece Mehdi çıktı görür. Sabah kalkar çıktı gördüm der yani. Dinimiz böyle keşiflerle. Şimdiki sözü konuşmasında diyor ki e, keşke onda da geçseydik. Bir daha derse konuşmayı getiririm. Hay hay. O sözünüz görürsünüz. Çıktı diyor Delili ne biliyor musun? Keşifler diyor. Bazı keşiflere göre diyor. Astronot musun mübarek? Ne keşifi yapacağız ya? Hani tasavvufda bir keşif... Tasavvuf burada ilim hüccet olmaz. Bu itikadi bir konudur. Bütün ümmetin buna inanması lazım. Uyması lazım. Bu öyle normal bir tarikat şehidi ki Mehdi. Ben inanmıyorum demekle Mehdi'ye uymadığın zaman gittin kafir oldun. Mehdi'ye uymak mecburiyetindesin. Bütün Müslümanlara farz... Karın üzerinde diyor. Onu gördüğün zaman diyor eğer kava kar olsa diyor buzların üzerinde diyor. emekleyerek de olsa yetişin diyor Ebu Davud hadisinde. Böyle bir mecburiyet var. ya e bu zaman ben de diyorum ki gavur mu öleceğim yani? imansız mı öleyim? Mehdi çıktı tanımıyorum. E Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet mi edeceğim? E kim o zaman? Söyle de ne şartlarda olursa olsun her şeyimi satacağım edeceğim. Mehdiye gitmem gerekiyor. Değil mi kardeşim? Hadis bana bunu emrediyor. Çıktı deyip de ortaya bir şey atıp da kim? Nerede? Vasfı ne, ne? Böyle bir şey olur mu ya? Peki, çıktı denir mi ya? Bir ilim adamı çıktı diyebilir mi ya? Bu sorunuza bir cevap çıktı var mı? Çıktı der. Çıktı derse de felancadır der. Yerini de söyler. İşte siz bu soruyu sorunca bir cevap geldi mi Mehmet Haruncu'dan? Yok. Ben bu soruyu sormadım. Ben dergide soruyorum. Haş dergide soruyorsunuz işte. Kim, bir cevap. Ben diyorum ki kim çıktıysa, yakınsa so konu yok. Yakınsa konusunda Mahmud Efendi Hazretleri hakkında bir dakika ki yazımı takip etsinler. Burada iki şeye muhalefet var. Biri İmam-ı Rabbaniye, biri Mahmud Efendi Hazretleri. Bir defa Mahmud Efendi Hazretleri İmam-ı Rabbaniye muhalefet etmesi söz konusu olamaz. Çünkü Mahmud Efendi Hazretleri 15. asrın müceddididir. İmam-ı Rabbani 2. binin tümünün müceddididir. İmam-ı Rabbani bütün dünyadaki e, taifeler arasında müceddidi Elf-i Sani, 2. binin müceddi olarak tescillenmiştir. Mahmud Efendi Hazretleri'nde bu gelen 300 Küsur alimin beyanıyla 15. asrın başındaki müceddit olduğu testillenmiştir. Ama İmam Rabbani tabii çok daha büyük kitleler tarafından 400 küsur senedir devam ettiği için ittifaklıdır. Hal böyle olunca İmam Rabbani mektubunda bir dahaki ay çıkacak. Benim meti kitabım da var hepsi. Ama burada ben özel konular işledim. Mesela bu yeni bir konu çünkü. Bu yeni konu. İmam Rabbani zamanda birinin metdiye olarak metdiye fırkası çıkıyor. Bir adama Mehdi diyorlar. Herhalde adı falan da tutuyor Muhammed falan diye. Adı tutmasıyla değil tabii. İmam Rabbani bunun Mehdi olamayacağını ispat sadedinde ne söylüyor biliyor musunuz? Sözü direkt şu. Şu anda diyor 1028. Çünkü vefatı 1034. 1028'deyiz diyor. Hadis-i şerifte diyor yüzün başında gönderileceği. Sahih hadiste bildirildiğine göre. Şu anda da 1028 olduğuna göre. Şu anda... Efendim çıkan Mehdi olamaz diyor. Başında çıkmadı diyor binin. Yani zaten adamın vasfı uyuyor uymuyor ya hiç girmiyor. Tarihten direkt konuyu kapatıyor. 1028'de Mehdi mi çıkar diyor. Şimdi 1032, 1432, 1432, 1432. E 1432 32 için olmuş. Ama bunlar ne diyorlar biliyor musun? Zaten 32 sene evvel çıktı diyorlar bu grup. Bu ekmeğene yağ sürdüğü grup. Zaten 32 sene evvel çıktı diyor, şimdi çıktı demiyoruz ki diyor, yüzün başında çıktı diyor. Biz de Tali Hoca'ya soruyoruz diyoruz ki kim? Çıktıysa kim? Çünkü İslamiyet böyle bir mehdi çıkacak, gönülden bağlanalım, kalben bağlanalım demiyor ki, karın üstünde emekliye etti olsa ulaşacaksınız diye emrediyor bana Allah'ın peygamberi. Ben bu mehdiyi tanımak ve ona biat etmek mecburiyetindeyim, imanımı kurtarmak için. Bir hoca olarak, ilim adamı olarak çıktı deyip de bırakamazsın. Çıktı diyen delil getirecek ve kim olduğunu vasıflarla ispat edecek. Çıkması için 32 sene evvel çıkması lazımdı. 32 senedir nasıl bir şey ki bu? Hiçbir faaliyeti olmadı. Roma fethedilmiş. Bir de bak 32 sene evvel çıktığı zaman döneminin tamamlanmasına 8 sene kalıyor. 40 sene 40 dönemi. 40 sene diyorsunuz. E, hadisler böyle. 8 sene kaldı. Roma fethedilecekti. Vatikan fethedilecekti. Vatikan bizi mahvetti. Vatikan bizi mahvetti şu anda. Bütün İslam işte alemi mahvolmuş durumda. Siyonizm mahvetmiş durumda Mehdi çıktı. Mehdi Mescid Eksa'da imam olacak. Bütün Müslümanlar Mescid Eksa'da toplanacak. Şimdi Mescid Eksa ağlıyor. Müslüman namaz kılmaya giremiyor. Mehdi çıktı. Ya bu saçmalıkları bırakın Allah aşkına. Çıkacak. En çok biz inanıyoruz ve bekliyoruz. Çıkacak. Yakın, yakın. Ama bir de hadislerin, hele ki en sahih hadis, her yüzün başında diyor. E yüzün başında nasıl olacak? Bu yüzün başında Mahmud Efendi Hazretleri diyelim. E sen şimdi Mahmud Efendi'ye bağlayayım diyorsun. O zaman senin şeyhinin mücedditliğini kabul etmemiş oluyorsun. Mehdi çıktıysa başka müceddit olamaz ki. Çelişki, çelişki, çelişki yumak halinde. Ben diyor, dedim, diyor, inşallah dedi diyor. İnşallah demek... Çıktı mı demek? İnşallah ben de diyorum inşallah. Çıkar yakındır. Ama bu inşallah demesi bizi tasdik... O tasdik anlamında değil. Neden? Çünkü bizim özel sorumuz var Muhammed Efendi Hazretleri. Tefsir yazdığımız odaya teşrif ettiğinde. Birkaç arkadaş da vardı. Dedim ki efendim Hazreti Mehdi yakın mıdır? Efendim Hazreti Mehdi'nin çıkması yakın mıdır? Daha var dedi. Daha var deyince dedim ki yakın mıdır uzak mıdır? Uzak dedi. Çünkü Mahmut Efendi'nin kaç sohbetindeki beyanı var net. Mehdi'den önce İslam'ın bir daha parlaması var. Çünkü... Mehdi'den önce. önce. bir daha parlaması var. Şu anda o parlamaya gidiliyor. Ama şeyh manada parlama iktidarlar manasında dünyadaki nüfus manasında olmasa da ilim ve hüccet. Şu anda ilim ve hüccet bakımından İslam'ın hak olduğu noktasında zaten yani... Yahudiyetin ve Nasraniyetin hiçbir hücceti ve delili kalmamış durumda. Hiçbir platformda İslam ulemasının karşısına çıkıp hak olduklarını savunacak delilleri yok. Bitmiş durumdalar. İslam'ın hüccetle zuhuru e, manasında da olabilir. Müslümanların artması, Avrupa'da çoğalması bunlar görülüyor. Bu Mehdi'nin uzak olduğuna delal edilir. Niçin? Çünkü Mehdi'nin çıkması ve Deccal'ın çıkmasıyla paraleldir. Zaten Mehdi'nin çıkması sürecinde... Kudüs'te de imamken Deccal yine çıkacak İspahan Yahudileri arasında. Deccal sağ şu anda bir adada hadis-i şerif Müslüm hadisine geçiyor. O, da o zaman İsa Aleyhisselam nasıl ki sağ gökte inmesi bekleniyor. E şimdi Deccal'ın çıkışıyla Mehdi'nin muhasara altına alınıp Kudüs'te kuşatılması hadisesinde İsa Aleyhisselam nüzul ederek e, Beyaz Minare'ye Şam'dan Kudüs'e gelerek Deccal'ı gebertecek de Mehdi'yi kurtaracak. 7 sene birlikte kalacaklar. İsa Aleyhisselam var. Zaten on sonra Mehdi önce ölecek. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın da 40 senesi var. Ama 7 senesi Hazreti ile birlikte geçecek. Bunlar hep sahi? Hepsi sahih geçiyor. Ama burada şimdi bunların hangisi gerçekleşmiş? Deccal'ın çıkışı diyor. İlmin tamamen kaybolduğu, dinin tamamen kaybolduğu, cehaletin diz boyu, Müslümanların çok az olduğu. Bakın Mehdi'nin çıkma döneminde Müslümanlar ne kadar biliyor musunuz? Ekserisi Araplarda kalmış. Sayılar çok azalmış. Ve ekseriyeti İslam'a şu anda bir buçuk milyardan bahsediyoruz. O zaman dünyadaki Müslüman'ın ekseriyeti nerede yaşayacak? Kudüs'le civarında. Bu en sahih konu bu zaten. Kabak gibi ortada yakın mı uzak mı? Bugün Kudüs'le civarında bir buçuk milyarın kaçta kaç yaşıyor? Ya biraz akıllı mantıklı olalım biraz ayet hadis okuyalım ya. Keşiflerle, rüyalarla, bilmem nelerle, evhamlarla, hayallerle din mi olur? İlim adamı böyle mi konuşur? Bu millet nasıl güvenecek bu hocalara? Gördüğünüz uğrak, kendine sakla. Bu ayrı bir şey. Burada hadisten çelişirsen rüyana itibar edilir mi senin? Mescid-i Aksa'da imam olacak, deccal kuşatacak. Bütün Müslümanlar perişan olacak. Dünyadaki Müslümanlık orada sınırlı kalacak o zaman. Şu anda dünyanın her tarafını açmış Müslümanlık. 200 milyon yakın sırf İndiristan'da Müslüman var mı? Bütün Arapların nüfusu kadar. Bütün Arapların nüfusu kadar bir Hindistan'da Müslüman var ya. Böyle bir saçmalık mı olur? Bütün Müslümanlık bitecek oralarda o zaman. Din çok gerilecek. O zaman Hazreti Mehdi çıkacak. Şu anda öyle bir durum yok. İslam parlıyor, artıyor. Müslüman sayısı çoğalıyor. İşte Efendi Hazretlerimizin, Mahmut bu sözüne dikkat. Mehdi'den önce İslam'ın bir daha parlaması var. İşte bu parlama her asrın müceddi var, alimleri var, faaliyetleri var. Biz Sadece bizim kapı demiyoruz. Ehli sünnet hizmetinde olan dünyadaki bütün faaliyetleri takdir ve tebrik ediyoruz. Çok faaliyet var dünyada maşallah. Pakistan'da çok güzel hizmetler var. Hindistan ulemasının çok güzel hizmetleri var. Afganistan'da var. Yani Aktar Arz'ın Araplar'da var. Yemen'de var. Endonezya'da, Malezya'da var. Ehli sünnet ocakları. Ben bir Endonezya ziyaretim oldu. Allah yüz binlerce talebe medresede. Yüz binler. Bir medresede on bin talebe. Hepsi ya. Ayet, hadis, tefsir, fıkı okuyor. Endonezya'da. Çok büyük bir Müslüman kitle var. Yani bu, bunları görmeyeceğiz mi biz şimdi? Böyle bir... Şimdi böyle baktığımızda yakın tarihte bir kıyameti beklemenin... Kıyamet yakında olur mu ya? i̇mam Rabbani Hazretleri diyor ki Mehdi'nin gelişiyle, İsa Asam inişi ikinci binin içindedir. İkinci bini geçmez. İkinci binin içi demek şu anda 1432. Zaten var efendim sana 570 sene. Beş yüz sene var. Burada kast edilen numara... e, hicri ikinci bin. Hicriyi konuşuyoruz tabii. Bizim İslam'ın bütün hesapları hicriye göredir. İmam Rabbim Hazretleri bunu çok üstüne duruyor. Mehdi'nin çıkışı ve İsa Aleyhisselam'ın bu binin içindedir. Yani buradan anlaşılıyor ki ikinci binin sonuna doğru bunlar bit, ikinci bin bitmeden yani hicri iki bine varmadan bak kıyamet koparı yine diyemiyorum. Ama ikinci bine varmadan Mehdi çıkmış olacak, İsa Aleyhisselam inmiş olacak. İkinci bine varmadan. Ama onlar da tam kıyamet demek değil. Çünkü İsa Mehdi Hazretlerinin dönemi 40 sene. İsa Aleyhisselam ondan 7 seneyi çıkarsak, 33 sene de ondan sonra var. Ondan sonra İsa Aleyhisselam vefat edecek, Medine'ye gömülecek. Ondan sonra insanlar tekrar bozulmaya başlayacak. Öyle bir bozukluk sirat edecek ki hayvanlar gibi yollarda çift edecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ortada diyor kadınlar çiftleşene birisi gelse de dese ki bari duvarın arkasına geçseydin dese şu anda sizin aranızdaki Ebu Bedri Sıddık makamında olacak diyor. Onu bile diyen olmayacak. O hal gelecek. O anda güneş batıdan doğacak. Yani güneş batıdan doğduğunda bile hafızlar falan var. Sabaha kadar teheccüd kılacaklar. Çok sahih bir hadiste geçiyor güneşin batıdan doğduğu gece 3 gece kadar uzayacak. 3 gece kadar. Şimdi teheccüde kalkmış mübarekler, veliler diyor. Kılıyor, kılıyor, kılıyor, kılıyor. İmsek oldu sabah namaz olacak, güneş doğmuyor diyor. Bekle bekle, Allah ne bereketli geceymiş diyecek. Bunlar hep sayı hadiste. Yani üç gece kadar uzayacak. Üç gece gece uzuyunca ne oluyor? E teheccüd kılan var, düşünebiliyor musunuz? Sabaha kadar ibadet eden zatlar var yani. O zaman bile. Ondan sonra, güneş batıdan doğduğundan sonra, on, o ana kadar tevbe etmiş etmiş, Ondan sonra Tevbe bedeninki Yameyetu ba'zu min iman ya ayet Rabbinin güneş batıdan doğma ayeti geldiği zaman o anda inanana imanı fayda etmeyecek veyahut da hayır yapana hayrı fayda etmeyecek. Ondan evvel varsa altyapısı ona fayda edecek. Tebe kapısı kapanma noktası da o güneş batıdan doğmakla tevbe kapısı kapanır. Ondan sonra 120 sene Hayvanlar gibi yaşayacaklar. Ve kıyametin kopmasına çok yaklaştığı dönemde zaten bir tane Allah diyen kalmayacak. Yemen tarafından bir rüzgar esecek. O rüzgar Müslümanların koltuk altlarından girecek. Yani hani şimdi diyorlar ya bulaşıcı vakalar gibi. Bir rüzgara, rüzgarla da mikrop geliyor ya. Bir rüzgarla gelen ama sadece imanı, zerre kadar imanı olanları öldürmek için geliyor. Öbürlerine hiçbirine bulaşmıyor. Neden? Onlar kıyametin dehşetini yaşayacaklar. Onların kafasına kopacak. İmanlı görmeyecek kıyameti. Şimdi kıyamet ayrı bir safha. Ben onun için İmam Rabbani'den yola çıktığımız zaman kesinlikle buyuruyor ki Mehdi ve zaten İsa aynı dönem artık onların çıkışı ikinci binin içindedir diyor. Hatta sonundadır da demiyor. İkinci binin içindedir. İçinde olmasına bakılırsa iki binin yani 500 küsür seneyi geçmez demek. Ama yine kıyamet demedim niye? Onlardan sonraki süreçte ne zaman güneş batıdan doğacak? Ondan da 120 sene var. E kıyameti de bu 2000'in içindedir diyemiyorum. Anlasabildin mi? Evet. Dolayısıyla kıyamet evet. korkusu olanlara burada. Allahım ya Rabbi'm, ölümden korksunlar. Memnun değilim o. Küçük Hoca, kıyamet. Nasıttık hocam? ne dedi ya? Küçük Hanım kıyamet. Küçük kıyamet ben ölürsem büyük, büyük kıyamet. kıyamet Şimdi <gülüyor> kendi ölürse büyük kıyamet o zaman kopacak. Sen bu gece öldün. Yatsı yıkılmadın, yandın. Kulakları hakları, borçları ödemedin, bittin. Perişan oldun. Sen bunu düşün, ahirette tutuklusun. Sen kulaklarını öde, borçlarını öde, namazlarını, kazalarını yap. Zekat borcunu öde, haramlardan tövbe, istifa et. Bu gece ölürsen sen, gökler duruyormuş. Senin göklerin bitti. Yerlerden sana ne, senin tarladan sana ne? Senin kıyametin bitti demek, senin defter dürüldü. Senin güneşin dürüldü demek. Sen bir daha o güneşi görmedikten sonra bana ne doğmuş batmış? Kendi ölümünü düşünen yok işleri güçleri evet. film tiyatro ya. Evet son cümleler gerçekten e, hoştu değerli izleyiciler. E, kısa bir ara daha vereceğiz ve devam edeceğiz efendim. Değerli izleyiciler Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları da hızlı cevaplayalım istiyoruz. Ve... İlk soruyla başlıyoruz. Aslında ilk soruyu demin müziği Söyledik konuşurken içeri. cevap verdik. Çünkü o izleyicimiz müzik konusundaki e, görüş. daha sormuştu orada ne diyor müzik? Ee, müzikli ilahi. Yok onu da anlattık. Bir şey daha vardı orada ilk başta sanki. İstanbul. Televizyon var. Ha, televizyon. televizyon dedik zaten televizyon içeriğine göredir. Görülen şey, seyredilen şey caizse seyretmek caizdir. Seyredilen şey caiz değilse seyretmek caiz değildir. Kefal kalem televizyon seyretmek caiz değil denemez. Arabaya binmek caiz değil demek gibi olur. Arabayla da zina gidiyorsan caiz değil derir. Yani televizyonda da seyrettiğin içerik haramsa caiz değilse seyretmek caiz değildir. Seyrettiğin içerik Haber seyrediyorsun ama haber seyrederken de bir şey çıkıyor yani haram. O zaman araba deyince mesela başka bir soru söyleyeyim. Mesela 500 bin dolarlık, 1 milyon dolarlık arabaya binmek caiz midir? Caizdir tabii Onun, onunla ne alakası var? Ben hani... E... O komünist zihniyetidir caiz değil demek. Öyle mi? Tabii o komünist zihniyetidir. Yani 1 milyon dolarlık arabaya binir. E, o zekatını verdikten sonra, zekatını verilen mal kenz değildir. Yani stok sayılmaz. Zekatını tam veriyorsa ama, hile-i kaçıp kaçırıyorsa demiyorum. Zekatını tam, Zekatı ver tam veren tam verdikten sonra adam parası var. Bir milyon, milyon dolarlık, dolarlık arabaya değilmiş. biner. E, yani buna caizdir. Caiz değil demez ama lükstür işte efendim israfdan kaçmak Yani israf haramdır, e, hükmü burada. İsraf haramdır derken buradaki e, ihtiyaç meselesi önemlidir. Yani sırf hava atmak, caka satmak başka. Niye için bir milyon dolarlık arabaya başka Eşe, e, Yani... Şey başka, bazen bağlı arabaların da çeliği ona göre, arabanın nemlesi ona göre, öbürü teneke yani. E şimdiki 30 bin liralık arabaya biniyorsun, efendim vurduğun zamanda da arkasına geçiyorsun. E şimdiki öyle de araba var, çeliği tamam 100 bin dolar, 100 bin lira ama sen normalleri konuşuyorum yine. Çeliği ona göre yani güvenlik meselesi de var. Ama dediğiniz bir milyon dolarlıklarda tabi tabii tamamen caka devreye giriyor. E buna ne okuruz? Dilkedderül ahiretüne cealü ve ellezine la yuridune uluven fil erdi velâ fesâdâ. Bu ad-i diyor ahiret yurdu var ya biz onu yeryüzünde yücelik istemeyen ve bozgunculuk istemeyenlere tahsis edeceğiz. Ha bu ayette diyor ki tefsirler nesefide var. Ee, burada Allah Teala yükseklik taslamayan fesat çıkartmayanlara demiyor. Yükseklik taslamayı ve bozgunculuğu arzulamayan kalbinden bile geçirmeyenler. Onun için burada bir insanın güzel giymesi sıkıntı değil. İnna Allah cemil cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. İnna Allah ala Allah kuluna verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever. Hatta fakirle zenginin aynı şekilde elbise giymesi de uygun değil diyor kitaplarımız. Neden? Çünkü yolda kalmış fakir fugara isteyecek kendi gibi giyinmiş trilyoner adam. O da onu dilenci zanneder yani. Biraz kılı kıyafeti de düzgün olacak ki o da gelecek ona kardeşim ver bakalım bir şey daha yolda kaldık diyecek yani. Öyle şeyler var 80 daire stok bir de tipine baksan dilenci zannetersin öyle acılar var yani şimdi. E biraz da insan malına göre de giyinecek yani. Bu da nedendir? Sosyal dengeyi sağlamaktır yani. Öbürü de gelip onları istemezsin ama adam ne diyor? Aman benden kimse bir şey istemesin ben de fakir görüneyim diyor. Tabi burada işverenler açısından şöyle bir e, tanım yok mudur? Hani yediğinden yedirmek giydiğinden giydirmek. Ya o kölelere dahi var. Hadis-i şerifte köleler hakkındasın. Yani yediğinden yedirsin, yediğinden şimdi yedirsin. E, 10 bin dolarlık takım elbise giyen adam işçisine 10 bin dolarlık takım elbise giyecek kadar parayı veremez. Şey veremez ama yediğinden yedirsin derken şu anda o bir e, keremdir, lütuftur, ahlak şeyidir. Hüküm değildir fıkıhta. Fıkıh hüküm değildir o. Yani o hadisi şerif bir e, mürüvveti gösteriyor. Hele ki kölelere karşı yapılırsa onların Müslüman olmasını temin bakımından çok etkiledi. Kırk üstündür. Senin ona o değeri göstermen Müslüman olur. O noktadadır. Öbür türlü. Tabii ki adam kendi giydiğinden ona gideremez. Burada sorun şudur. Güzel arabaya binmenin, elbise giymenin maksadın nedir? Niyetin nedir? Eğer hava atmaksa diyor, eğer hava atmaksa bunun için çok 10 bin dolarlık elbise giyme elbise yok. Yani karşısın, karşındakine bir tişörtle bile hava atıyorsan bu ayete girersin diyor. Yükseklik taslamak istemeyenlere cenneti tahsis edeceğiz. Adamın biri diyor benim ayakkabımın bağı şununkinden güzel olsun. Maksadıyla bir ayakkabı alsa bu ayete girer. Yani mahrum olur ahirette diyor. Çünkü kibre girer. Kibrin tarifinde ne geçiyor? Hani adam güzel elbise giyiyor güzel arabaya biniyor diyelim. Hadiste sorulan güzel elbise giyiyor bu kibir midir sordular. Ne buyurdu? Yok. İnna Allah cemilün Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir nedir siz yanlış anlıyorsunuz. İnemel kibir o. Dattarul hak kibir hakkı kabul etmemek. Doğruyu söylüyorsun. Adam doğruyu kabul etmiyor ya. Çok var şu anda. Hacıdan, hocadan bile. Ayet adı söylüyorsun, delil getiriyorsun, hakkı kabul etmiyor. Bir de insanları hakir görmektir. Şimdi insanları karşı tarafa hakir görme niyetiyle yapılan bütün eylemler, giyimler, kuşamlar, arabalar hepsi kibirdir. Ve لَا اَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانُ فِي قَلْبِهِ مِسْخَالِ ذَرَةِ مِنْ Zerre kadar kibir olan cennete giremez. Bu demek ki kafir oldu ebedi cehennemde. Ya nedir? Cehennemde bir miktar yanıp temizlenmeden cennete direkt giremez. Eğer niyet kibirse sıkıntı büyüktür. Ama niyet o değil de kendi Allah'ın verdiği imkandan istifadeyse o zaman şu ayeti okurum. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَتَ اللّٰهِ اِلَّتِي rizq benim kullarımın menfaati için çıkarttığım ziynetleri ve süsleri, bir de yağlı, ballı, lezzetli yemekleri kim haram etmiş? Ben helal ettim diyor. Kim haram etmiş bakalım? O zaman da o ayet devreye girer. Çünkü bunu tahrim noktasında, bunlara yasak denme noktasında insan kafir olur. Çünkü helal ve haram ancak nas ile sabit olması gerekir. Hakkında ayet hadis olmayan, e, zekatını da verenin e, diğer harcamaları Haram olmadıktan sonra belli ki kumar, faiz, fuhuş gibi bir şey olmadıktan sonra ki onun şahsi tüketimine girer. Dolayısıyla ha nedir? Tabii ki aşırıya var. Aynı işi, aynı gayeyi, aynı vazifeyi değil mi efendim? 100-200 bin liralık araba görecekken de bu milyon olduğu zaman hatta o milyon dolar olanlar nasıl biliyor musun? Tek kapılı, mek kapalı adam zor giriyor. Dolayısıyla hiçbir baksada hizmet etmiyor ki zaten. Adam alacak desen fazla adam almıyor. Yani hiçbir şey yok. O sırf hava. Bak orada cakas satmak yoksa bu parayı niye verdin derler adama. E benim dediğim konu başka. çeri sağlam olsun bilmem neci bilmem neci. Onun belli limitleri yani. 100 200 bini geçmez yani. En şey. Ama adam da yirmi bin liralık 30 bin liralığa da binmem mahkum. Yani burada niyet yani. maksat e, sizin tanımanıza göre. Ama işte onda da diyorum ya böyle hepten ne diyorsunuz onu? Müzayyede de çıkacak gibi böyle bir iki tane e, bulunan e, sırf gösteriş için kullanılan şeylere de verilen paraların da e, ne bileyim meşru bir gayeye hizmet ettiği de söylenemez yani demin dediğim gibi. Fazla adam mı alıyor, çeliği mi sağlam? Zaten üstü bile açık yani. Orada bir güvenlik de yok. Hiçbir şey yok. O tip şeyler on milyon dediğiniz. Onlar da sıkıntı olur. Evet. Eee bu Arap şehirlerine Yine de haramdır falan, diyemeyiz. Tamponları, mamponları, altın kaplamalı filan bir takım şey çok böyle sinay haberler yer alır görürüz filan. E ee, zaten altın erkek haram, altın zinetler efendim. Altın tabakta yemek yiyen. Lediye kul veşr altın ve gümüş gümüş de haram. Gümüş yüzük kadar gramı var. Yoksa gümü, sen efendim gümüş tabak, ha, halis gümüş tabakta yemezsin. Gümüşte su içemezsin. Erkeğe gümüşün takıları haram. Mesela gümüş saat. Zanet ki gümüş serbest. Değil. Gramlı. 5 gram falan yüzeye izin var. Gümüş kaşıklar ben diyor ki hadis Bukhari'dir. Altın ve gümüş tabaklarda yiyip içenler inleme yücer ciru fi batni cehennem. Karnına cehennem ateşi dolduruyor diyor. Ama süs eşyası caiz. Gümüş altın bir tabağı vitrine koyarsın veya gümüş, gümüş bir gümüşlükler aksesuar çok o caiz ama yemede içmede yani kullanmada olmaz musluklar bilmem neler tamponlar falan yani kendin direkt istimal ettiğin şeylerde caiz değil ya ee, şimdi bir izleyicimiz efendim ölüye yasin veya kur'an okunur mu diye sormuş yasin ölülerinize yasin okuyun ad-i şerif var bu vahabiler bunları reddeder inkar eder ama ad şerifler sahiptir e, bu usta tevatür vardır ölülerin ruhuna hediyeler ulaşır ehli sünnete göre okunur şimdi bir e, başka izleyicimizde eşim gebe kalmadan evvel rüyasında bir zatın çocuğun adını Yusuf koy dediğini duymuş bunu böyle koymamız e gerekiyor gerekmez İslam'a göre böyle rüyayla bir şey gerekmez bu meseleleri doğru anlayalım rüyayla amel edilmez ya amel edilebilir ama gerekmez şimdi bu çocuğun adını Yusuf koyabilir Cayız ama vacip değil yani adam, bu, bu şey değil yani bağlayıcı değil ama madem bir şey görülmüş bir rüya itikatlı olmak lazım rüyalarda müjdecidir Nübüvvetten bir cüzdür salih rüya ise koyulur yani Yusuf da kötü bir at değil ama geldi rüyada sana dedi ki çocuğun adını Kaya koy yani istersen ben beyaz sakallı dedesin yani niye koy Kaya koyacağım yani ama Yusuf zaten Peygamber adıdır uygundur. ...cehennemdekilerden en evvel... ...ismi peygamber ismine uyanlar çıkarılacak. Bu da iyi bir müjdedir. İnşallah hiç girmeyiz de... ...peygamber adı olmasında da böyle bir müjde vardır. Uygun bir isim olduğu için söylüyorum. Yoksa işte 40 tane rüya görürse... ...uygunsuz isim olsa çağız ee, Bir başka izleyicimizde... ...25 gün önce annemi kaybettim. Bir hafta sonra pencereye güvercin geldi. Annemin adını sayıkladı. Ne demek bu demiş. Annesinin adını sayıkladı. Güvercin... Ona mı öyle geldi... Şimdi güvercinler şunlar bunlar uuu bir ses çıkarır herkes istediği gibi o sesi duyabilir. Eğer ona bir, hakikaten öyle bir şey Allah gösterdiyse efendim e, işittirdiyse yani ruhaniyet gelebilir. Çünkü ruhlar dolaşır eğer annesi de borçlu ölmemişse e, namaz e, Zikir eli saliha bir kadınsa ruhlarına gezme imkanı verilir. Borçlu ölenlerin ruhları gezdirilmez hapiste kalır yani dolaşamaz evine falan gelemez. Borçsuz ölüp, e, salih hal üzere ölen, ölen biridirse ruhaniyetle gelmiş bir şekle bürünüp de bir nida, bir sesle duyulmuş olabilir. Yani bunlar da olan şeyler, bunları da olmaz görmüyoruz biz. Bunlar olabilir yani. Efendim, deviyor ki bir izleyicimiz... Ama o... elham da olabilir yani. Evet. Ee, i̇ki katlı evim var, bir araban var, zekat düşer mi demiş. E, i̇ki katlı evi var, arabası var. Onun durumuna bağlı. Nisaba oradan... İki katlı evden, arabadan zekat düşmez adama. Ama o evin mesela bir katı kiradadır, kiradan gelirden nisap miktarı para birikmiştir, üzerinden sene geçmiştirse zekat gerekir. Yoksa oturuyor zaten kendi, arabada biniyor geziyor. Nasıl zekat düşüyor? Nisaba malik olup yani işte altında arttı tabii de 81 gram altın. 4 bin liraydı, 5 bin liraydı belki de bulmuş durumu Olabilir. Bilmiyorum. Yani o rakamlardır bir senede üzerinden geçip harcanmamak üzere duruyorsa... Demek ki o zaman cekat düşer. Yoksa ev, araba ile düşmez. Hatta birkaç evi de olsa oturmadığı yazlık maldık şunlar bunlar onlar da satılık mal ticaretini yapmıyorsa onun onlara da düşmez. Ee, hocam kredi kullanarak ev alabilir miyim demiş. Çok sorulan sorulardan Yok, birisi ancak bu. Ancak finans kurumlarından efendim onlara aldırıp onlardan vadeli kendine sattırma muamelesini onu da yine bir detaylı şekilde bir hocalardan nasıl akıt yapacağını öğrenip o şekilde alsat yapabilir. Ama faiz denilen krediyle caiz değil. Bir izleyicimiz size teşekkürlerini ve dualarını iletmiş. Bir başkası resmi olarak evlatlık verilen kişi öz babasının varisi olabilir mi Zaten demiş. öz babasının varisidir o. Resmi evlatlık olduğunun varisi olamaz. İslam'a göre. Aslında evlatlık müessesesi. Cahiliyet döneminde kalmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeydi. Evlatlık yapmıştı İslam'dan önce. Hatta onu almak istediler falan. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ona soralım kime giderse gitsin diye. Ailesini hatta e, Hatice annemizin e, kölesiydi. E, Cehaliyet döneminde. O da ailesini değil de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tercih etmiştir. O zaman dediler yani ananı babanı aileni bırakıyorsun da onu mu tercih ediyorsun? Ben onun çok iyiliklerini gördüm onu bırakamam. Deyince daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden önce. O zamanki aynatın efendisi o zamanki adete göre bu benim oğlumdur bana varis olacak diye evlatlık olarak e, onu efendim ilan etmiştir. İslam gelince bunları kaldırmıştır. Ne buyurur ve evlatlıklarınızı Allah oğullarınız kabul etmiyor. Ve kabul kavlukum ağzınızdan konuştuğunuzdur. Sülbünüzden gelen değil. Allah hakkı söyler, doğru yolu o gösterir. Ud'uhum li onları hakiki babalarıyla çağırın. Falan oğlu falan derken. Evlatlı olduğu adamın adıyla değil. Felem ta'le muabaa babaların adını bilmiyorsanız ve ihvanukum fid kardeşinizdir. Sizin evladınız değil. Çünkü soyunun nesebinizden gelmemiş. Zaten Hz. Zeynep efendimizin evlenmesi sallallahu aleyhi ve sellem neden oldu? Bu cahiliyet adetini fiili olarak yıkmak için oldu. Çünkü Zeynep validemizin Hz. Zeyd'in hanımıydı. O onu boşadıktan sonra iddeti dolduktan sonra Allah Teala kiminle evlendirdim diyor. Ahzab suresine felem mekka Zeydun Kur'an'da tek ismi geçen sahabe Zeyd'dir. Ebu Bekir'in bile ismi geçmez. Radiyallahu Bir tek isim geçen sahabe Zeyd'dir. Felemma <gülüyor> qada Zeydun Zeyd hacetini görüp boşayıp iddeti dolunca zevvecnâke. <gülüyor> Biz Zeynep'i seninle evlendirdik. Neden? fi <gülüyor> Bir adamın evlatlığı karısını boşadığı zaman İtteti dolunca evlatlığının hanımıyla evlenmesinde bir günah olmadığı çıksın diye. Çünkü evladı değil onun. Oğlu olsaydı ebediyen haramdı. Oğlu bir gelinini boşasa. Baba ne yapamaz? O gelinle kıyamete kadar evlenemez. Oğlu boşasa da evlenemez. Ama evlatlığı boşasa evlenir. Neden? Çünkü evlatlık oğul değil diyor Kur'an. İşte mesele buradan geliyor. Dolayısıyla yani... evlatlık olduğu adamın varisi İslam'a göre değildir. Ancak ne vardır orada? Vasiyet etmişse onun adına üçte birden geçerlidir. Vasiyet üçte birden geçerlidir. Bunun dışında veraset İslam'da intikal etmez aldığı mal haramdır. Çünkü öbür varisten haklan almıştır. Kendi babasının varisi olabilir mi? Zaten onun varisi. Ee, tabii aslında medeni hukukun izin verdiği bir uygulama bizim medeni hukukumuza göre evlatlık bir resmi işlem olarak yapılarak olabiliyor ama din, İslam'da dini olarak hiçbir hiç bağlayıcılığı yok yoktur. bir de en büyük tehlike kadına haram erkekse kadınsa erkeğe haram çocukken buluğa ermeden sorun yok buluğa erdikten sonra ne kadının ne adamın bir şeysi değil Yedi kat yabancı sokaktaki gibi, e ben büyüttüm, ne büyütürsen büyüt, süt verdiysen o başka, o zaman süte girer. Ama süt yok, soy yok, nesep yok. Şimdi yeni çıkan kitap baskıda çıkıyor, nikahı haram olanlar, Evet. evlenilmesi yasak olanlar, süt bahsi, burada devreye giriyor işte. Mesela bu gibi bir şey yoksa, evlenmesi serbest. Evlenmesi serbest ne demek? Sokaktaki yedi kat yabancı demek. Bu sefer ne oldu? Büyüdü, buluğa erdi. E kadın onun yanında ne yapamaz? Normal iç kıyafet duramaz. Kızsa çocuk, erkek onun yanında veya o erkeğin yanında, babam dediği adamın yanında ne yapamaz İslam'a göre? Rahat dolaşamaz, hareket edemez, halvet aram, evde tek kalamaz. Çok büyük bir sorumluluk yani. Evet. Tabii ki büyütülsün, alınsın, edilsin o başka. Ama buluğa erme noktalarında da bu hassasiyetler gözetilsin. Yoksa sokağa at küçücük çocuğu demek değil. Ama bulu noktasında da bunu mahrem görmemek lazım. Evet. Bu yabancıdır yani. Ee, bir izleyicimiz de eşim kazada vefat etti. Karşı taraftan diyet olarak kan bedeli almalı helal midir? Helaldir, caizdir. Anasının ak sütü gibi. Ancak o adam tek başına diyet baya bir şey. Şu anda baya bir para tutuyor. 4 kilo altın. 13'ün adam tek başına ödeyemeyen durumda akileye, aileye yükümlemiş İslam. Mutlaka ailesinden de İslam ne yapıyor? E yardımcı olmalarını ve bu kanın heder olmamasını, kanın heder olmaması için, malın tahsili için aileye de orada yük veriyor. Bu aile, Sorumluluk, İslam'da de aile de aile sorumluluğu olan noktalardan bu. Kan parasını ödeyene yardımcı olmaları, parayı biriktirme noktasında. Çin trafik sigortası falan da bir 40-50 bin liraya kadar geçen seneler veriyordu. Şimdi belki rakam artmıştır. Bilmiyorum. O da şeye sayılıyor ama. Mahsup ediliyor. Şeye sayılabilir. Adam tarafından ki hesaba işlenebilir. Yani mahsup. Evet. Ceza ödemesi gereken tarafın adına devlet ödediği için o da akile gibi yani genel yardımlaşma sınıfından ona destek sayılır. O para da ondan mahsup edilir. Ee, demiş ki bir izleyicimiz de cuma namazında imamı görmezsen ya da imamı göreni görmezsen namaz olmaz diyorlar. Yok yani yok. caminin alt katında kılınan namaz olmaz o, diyorlar. O, o. Mekke'de o zaman kaç milyon hiç namaz olmuyor. Kim imamı görüyor yani? O şey değil. Ancak o şuunu kastediyor. Ulaşım biraz şarttır. Bundan dolayı operlo meselesinin faydası vardır. Bazı camiler kat kattır. Aşağı kattır. Ama bundan dolayı ne yapıyorduk biz? Küçükköy Merkez Camisi'nde falan. E, o zamanlar ben görüyordum. E, biz oraya sohbete gittiğimiz zaman da mihrabın yanında Kırıyorlardı şeyi. Alt kattan arayı kırıyorlar. Oraya da bir dolap yapıyor üstüne. Farza dururken imam kapağı açıyordu yani. Ben de bazı kıldırıyorduk. Kapağı ne yapıyorduk? Açıyorduk. Neden? O her zaman güvenilmez. Yani elektriğe. Ani bir ses kesilmesi noktasında ya arada bir delik menfez ya alt merdivenden bir irtibat olmak suretiyle. Ses kesilse de imam da ona göre biraz ağırdan alaraktan tekbirlerin yetişmesi açısından. Tekbirlerin e, ulaşmasının sağlanması ihtiyatan şarttır. Ama hiç böyle bir menfez yok arada, delik yok, deşik yok. Birkaç kat altta üstte falan imamı da görmüyor. O pollolon ses geliyor. Namaz caizdir. Evet. Ama ihtiyat öbüründe. Yani elektrik kesilmesine ihtimali aralarda yani açıklıklar... sesin erişmesi için bir boşluklar tedbir. Açılmalı. Tabii. Ee, bir izleyicimize demiş, kadınların araba kullanmasına cevaz var mı? E şimdi... Kadınların araba kullanması derken bu araba kullanmak caizdir. Erkeğe de kadına da caizdir. Buna haram diyen, caiz değil diyen bir şey yok. Bir hadis-i şerif vardır. Ee, hadis-i şerif lanellahu'l furuc, aleyh eğerli atların üzerindeki kadınlara lanet olsun gibi. Bu hadis-i şerif çok zayıftır. Şimdi sen bana diyeceksin ki Hoca sen bu zayıf mevzu tabirlerine çok hassatsın falan. Şimdi burada içine gelmeyince zayıf mı demeye başladın. Ben demedim siz dediniz. Ben demedim sen <gülüyor> yani anladığım için sizin dedim ben. Ben buradaki zayıf dememin sırrı şudur biz fazail amalde, yani namaz, oruç, zikir ve ibadetlerin sevapları ve teşvikleri konusundaki hadislerde zayıf mayıf bakmayız. Hepsine amel edilir. Ama itikat ve fıkıh noktasında, çünkü bütün müçtehitler böyle söylüyor. Bir hadis, faziletli amel hakkındaysa şu namazı kılana şu kadar sevap var. Onun diyor kaynağına, senedine bakmayız. Şey davranırız, gevşek davranırız. Ama bir inanç konusuysa, deccan nerede? Sağ mı? İsa -Selam yaşıyor mu? Ha, bu itikat konusuna girdiği zaman hadisin sıhhat kaynağını araştırırız. Hem de inceden iğneden iple in araştırırız. Hükümse helal mı aram mı? Caiz mi değil mi? Kadınla arabaya bir sürmesi caiz mi değil mi? Bu nedir? Fıkıttır. Fıkıha girdiği zaman da hadisin kaynağına ne yapmak durumundayız? Bakmak. Bu hadis çok zayıftır. Zayıflığından dolayı fıkıhta hüküm tespit edecek nitelikte kuvveti değildir demişler. Ama ben gördüm yani Zeylai'de fıkıhta diyor ki bu diyor kendilerini teşhir etmek için, süslenip, kuşanıp erkeklere tavlamak için eğerli atlara binen kadınlaradır. Yoksa haşa annemiz Cemel vakasında dünyanın bir ucuna gitmedi mi Medine Efendim Efendim Sıffin Cemel'in yaşandığı yer nereye yani? Dolayısıyla kendi gitti. E, caizdir. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin bu usta hassasiyetleri var. Ama o fıkıh bakımından helal haram manasında söylemiyor onu. O zaten kadınların erkeklerle irtibatını gerektirecek şeyleri e, kısıtlıyor. Niye kısıtlıyor? Kur'an kısıtladığı için. Ve bu yutükünle evlerinizde oturun diyor. E, yani kadının en sağlam en güvenli yeri. Namaz için bile camiye gitmeyin diyor. Camideki ibadetinizdense diyor. Evinizin en ucura köşesinde odaların en dibine gidip kılsanız en eftal namazınız orasıdır diyor. E, dolayısıyla Efendi Hazretlerimizin Buyurduğu hüküm genel manada kadınların e, dışarıyla irtibat. Ama sen çarşamba pazarını elekleyeceğim, felekleyeceğim Orada Mahmut Efendi ne demiş hiç düşündüğün yok. Ondan sonra araba kullanmak caiz mi değil mi? E onu konuşuyorken sen öbür bu kadar gezip dolaşıp da e, zeytin peyniri e, seçeyim derken iki saat konuşmana bir hükmünü sor o zaman. Ya e, bu caiz mi? O da caiz. Ama Üstadımız Hazretleri burada genel manada kadının... İhtiyaçlarını erkeğinin görmesi ve mümkün mertebe erkeklerle dışarıyla irtibatı olmamasını teşvik dediğinde bunları söyler. Helallık, haramlık noktasına geldi mi fıka bakar. Hiçbir fakih, şu anda hiçbir hoca kadın araba sürmezi değil diye bir fetva duymadım yani. Evet. Bir ara daha vereceğiz. Ee, bu son aramız olacak zannediyorum. Ee, değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra son bölümde birlikte olacağız. Bölüm adına. Değerli iziciler, Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Ee, az önce Mehmet Ali Hocanın e, internette dolaşan Mehdi'nin geldiği çıktığı anlamına gelebilecek sözlerini e, ekranlarınıza getirmiştik ama az önce e, Hocam, yok yakındır dedi. ifade etti. Tekenki evet. eski laf. Siz eski ya, oldunuz. Ben bu reddiyeleri... Yaşıyor demesi, çıktı demesine göre yaptım. Evet. E, işte, yani bu reddiyeler o lafın değil. Şimdi bu Lale Gül efendim, he, Şimdi Şu o anda sesi bakın, bakın o laf. Çünkü cemaatten bu, bu iki hafta falan evvel oldu. Cemaattan çok telefon geldi radyoya. Ben de bilmiyorum. Ben onu dinleyecek halim yok. Telefonlar üzerine e, ne iştir ya falan bir de dinledim baktım. Çıkmıştır yaşıyor diyor. Evet. Şimdi o sesi de dinleyelim Mehmet Ali Hoca'nın. Mehdi inancı vardır. Bunu önemli belirtmek istiyorum. Mehdi zuhur eder. Bir takım nasipsizler onu inkar ve tekzip eder. Muhterem dinleyenlerin öyle zannediyorum ki yapmış olduğumuz araştırmalar ve bir takım artık keşif mi diyelim Fazla açıklama yapamıyoruz. Öyle zannediyorum ki Mehdi şu anda yaşamaktadır. Evet Mehdi şu anda yaşamaktadır ve huruç tarihini beklemektedir. Evet. Şimdi bu beyan. Sesleri dinledik. Sesleri de Külliyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tekziptir. Neden? Neden? Allah her yüzün başında gönderir diyor. O gönderir dediğini biliyor musunuz? Huruç. Çıkıştır. Çünkü Alâheter Efendi Hazretleri Risale-i Kutsi'ye'nin kenarına yazmış ki bu mücedditlik diyor. Yüzün başında hayatta ve hizmette olmalı. Şimdi Hatta 109'da bile ölebilir. Mehdi'yi de müceddit diye mi tanımlayacağız? Onun geldiği dönemde başka müceddit gelmeyecek. O da yüzün başında gelecek. O da yüzün başında gelecek. Şimdi zaten ondan sonra daha yok. Huruc etmiştir diyor zaten. Yok hurucunu bekliyor diyor. Ha, hurucunu Şimdi, dilerim, hurucunu nasıl bekliyor? Yaşıyor diyor. Yahu innallah yusluhul mehdi fi fiileyle. Mehdi kendi mehdi olacağını bilmeyecek diyor. Hadis-i şerif diyor ki Allah onu bir gecede mehdiliğe elveriştiği yapacak. E tamam burada Pe mi? Peygamberimiz 40 yaşına kadar peygamber olacağını biliyor muydu? Hayır. Mehdi de bilmeyecek. 40 yaşında geldiğinde bir gecede Allah onu teçhiz edecek. E tamam. Işte aynı tamam. Şey, Şimdi burada... diyor ki yaşamaktadır diyor. Tamam yaşayabilir. Peki yaşamaktadırsa o kendi bilmeyecek Mehdi olduğunu. Sen nereden biliyorsun yaşadığını? İşte keşif ve bazı... Keşif. Keşif ilim midir? Zannediyorum ki. Zannediyorum ki konuşma yapılır mı topluma? Hocasın sen. Zannediyorum ki. Keşfettim ki. İki. Ondan sonra bu hadisen uymuyor. Siz anlamadınız mı hesabı? Mübarek. yüzün başında çıkmayacak mı? Kaç yaşında çıkacak? 40. 40 yaşında nereye gelecek? Yüzün başında Mehdi ilanı yapacak. Her yüzün başı diyor. İmam-ı Rabba peki siz diyorsunuz ki öyle mi? 1400 1432 32 sene evvel ilan etmesi lazımdı ben Mehdi'yim diye. Bu şimdi yaşıyor diyor. Şu anda yaşıyorsa 100 yılın başında gelmeyecek mi? E? Eh, peki Gelecek derken yüzyılın yılın başında doğacak değil. Yüzyılın yılın başında Mehdi'yim diyecek ilan yapacak. İlanı yüzyılın başında. Kurucu yüzde olması lazım. İmam Rabbani ne diyor mektubunda? 28 sene geçti diyor. Nasıl Mehdi olacak daha diyor. Dolayısıyla yani Mehdi'nin mücedditle aynı yüz başında olduğunu söylüyor İmam Rabbani'den. İmam yani yüzün başında. başında Mehdi i̇lan olduğunu ilan etmesi gerekli diyorsunuz. E şu anda yaşıyorsa. 32 sene önce söylemeliydi diyorsunuz. 32 sene ilan etmesin. Yoksa ne oldu bir dahaki yüzün başında ilanı kaldı. E tabar 68 sene. 68 sene daha yaşayacak, 90-100 yaşında mı Mehdim diyecek? Olamaz mı? %100, olamaz. de diyor ki 40 yaşında çıkacak. Ya doğduğu yer Medine, bir at yeri Mekke, yüzün başında çıkacak. Hepsi yaşayacağı tarih 40 sene, 7 sene, Hazreti İsa ile beraber birleşim... Mehdilik süresi 40 sene. Mehdilik süresi 40 sene, çok rivayetler var ama bazı rivadetler 7 diyor. Ama öbür hadislerde 40 geçtiği için Alimler diyor ki hadisleri mümkün mertebe tevfik etmek lazım. Bundan dolayıdır ki yani ilanından vefatına kadar 40 senedir dönemi ama o 7 sene dediği en mükemmel dönemi, zirve. O 7 de İsa Aleyhisselam inip Dekcal'ı geberttikten sonra onunla birlikteki 7 sene. Yoksa ilanından sonra kendinin 40 yaşında ilanı var, 40 senede dönemi var. Bunların hepsinin kaynakları belli. E şimdi yaşıyor. Yani 80 sene. Lik bir hayat. E şimdi yaşıyor. Olmuş sene 32. Şu anda yaşıyor. Yüz başından ilan etmesi lazımdı. E i̇lan etmedi diyor. İlan demiyor. Yaşıyor diyor. Yaşıyor diyor. Kurucunu yani. bekliyor diyor. Kurucunu ya bekliyor. Kendi bilmiyor yaşadığını. Mehdi bir Sen nereden ama... biliyorsun sorusuna da işte keşif <gülüyor> ve bazı şeyler diyor Ya ben bunu senelerdir dinliyorum. Birçok alimler, veliler Mehdi'nin gelmesini ister. 13'ün ben bunu çocukluğumdan beri şu anda yaşıyor diyorlardı. Ben 80 senesinde Medine'deki çok büyük bir alimi ziyaret ettiğimizde bizzat onun ağzından duydum. Dedi ki şu anda yaşıyor dedi. 80 senesinde. Yani ne oldu yani şimdi bu? Yüzün başında onun demesi göre çıkacak idi. E şimdi 32 sene evvel çıkması lazım. İlan etmesi lazım. Şu anda hiçbir ilan yok. Hiç yok. Hurucunu bekliyor. Bu şia itikadıdır. Çünkü şiaya göre 12. imam muhammed el Mehdi mağaraya bir yere girdi, kayboldu 7 yaşında. Onlar bekliyorlar 1100 senedir. Ben dergideki yazımda insanlar okursun, 1100 senedir o mağaranın orada duruyorlar hala. Bekliyorlar, devamlı çıkacak, çıkacak, çıkacak, sirdap. Bu sirdap ne zaman doğuracak sizin beklediğiniz, anka kuşu gibi adı varsa şey yok. Diyor, Ehl-i Sünnet onlara cevap veriyor. Ehl-i Sünnet itikadında Mehdi, Medine'de doğacak. O zaman e, yani önümüzdeki yüzyıl çıkacaksa şayet e, 28 ha, sene sonra en yakın doğması tarih, lazım. En yakın tarih ben size söylüyorum. 1400 göre. Benim değil hadis-i şeriflere göre 1460 gibi doğmalı. Ki, yani 28 sene sonra doğmalı ki, doğmalı ki 1500'de, 1500'de 40 yaşındayla en yakın tarih. Bu yüzyıl, önümüzdeki yüzyılda çıkacağı kesin değil. Hayır. 1600'de hayır. de kalabilir. Önümüzdeki 1700'de de kalabilir. Yüzyılda çıkacaksa. 1700'de de kalabilir. Ben ona bir şey demiyorum. Ama İmam Rabbani'nin bağlayıcı notu şudur. Bu ikinci binin içinde. ikinci bini geçmeyecek. O bağlayıcı. İkinci bini geçmeyecek. E dolayısıyla yaşıyor demek çok büyük bir iddiadır. Çok büyük bir. bir de dayanağın zan ve keşif. Zan ve keşif. Bir de bazı şeyler var anlatamıyorum. Neyi anlatamıyorsun o kadar dedinse bari. tam söyle de biz de anlayalım. Mehdi zaten yaşıyor diyemezsin ki Kırktan evvel Mehdi olmuyor ki, Mehdi yaşıyor diye. Mehdi kırkta olacak. Allah onu bir gece de edecek, onun mehdilik vasfı yok ki şu anda. Yaşıyor diyorsun ama Mehdi yaşamıyor ki o zaman. Bunun vasfı bize alakadar eden noktası, bunu çocukken bulun gidin görüşün diye bir hadis yok ki ya. İlan ettikten sonra bize hüküm yöneliyor, ona biat etmemiz gerekecek ilanından sonra. Peki burada problem e, bu yaşıyor yaşıyor yaşıyor. Bizim onu ihtimal. nasıl anlayacağımız sorusu. Bizim onu nasıl anlayacağımız olur mu? Hadiste diyor ki üzerinde bulut gelecek. Gökten bir ses gelecek bütün dünya bir anda duyacak. Allah'ın halifesi Mehdi çıkmıştır. İmam Rabbani mektubatta diyor ki ben o adama onun işte adamlarının uğraştığı beraber olduğu adamlara, onun adamına o zaman dedim ta 30 sene evvel. Dedim ki o zaman yine Mehdi Mehdi falan ...Uğraşıyor işte adı Muhammed olmayabilir... ...dedelerinden birinin adı olabilir... ...Medine'de değil İstanbul'da da doğabilir... E ...dedim az da Arnavutköy'ü köprü altı falan... ...bir hadiste uydursanız kitabına tam yakışacak falan... ...ondan sonra... ...o zaman zaten sustu kaldılar... ...çünkü bunlar batılı hiçbir zaman hakkın karşısında konuşamaz... ...en son ayrım şudur... ...benim ona dediğim son noktada işi kapattım. ...İmam Rabbani buyuruyor ki... Hadis, ...hadiste var kaynağı... ...ben yine kitabımda... ...Mehdi'nin kitabımı illa baksınlar... ...kaynaklarını orada bulurlar... Mehdi'nin başında bir bulut gezecek. E, oradan bir melek münadi nida edecek. İnne azir rocüle mehdiyyun fettebi'uh. Bu adam Mehdi'dir buna uyun diye bütün dünya da bunu duyacak. Dedim ki o bulutu görürsek, o sesi de duyarsak hiç sıkıntı yapmayın. Kimseye bütün Müslümanlar ona uyar dedim yani. Sıkıntı evet. yok. Kimse dinin imanı kaybetmez. Merak etmeyin. Sahtekarlara karşı çıktık diye bize bir zarar gelmez. Hak olana karşı çıkarsak helak oluruz. Hak olanı biz de bekliyoruz. Efendim e, bu cümleyle programı noktaladık tabii sorulara zaman ayıramadık inşallah önümüzdeki hafta daha gelecek. Bu da bir itikat konusu ama evet. Ee, üstelik çok da yaygın yaygın bir itikat konusu ee, evet. halinde dikkat çekiyordu. Değerli izleyiciler bu haftanın da sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi saat 20:25'te yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşçakalın efendim.